Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alhamdul lahir-rahman, ala seyyidil rahman Muhammedin lahir-rahman, alhamdul lahir-rahman, alhamdul lahir-rahman, alhamdul lahir-rahman, Mam Gazali Hazretleri bu dacă sonunda bir ești aici, özet ve dua öğretiyor. Yani nasihatleri ești aici, ești aici, ești aici, ești aici, ești aici, ești bir insan Yani kamil mükemmel bir mürşit bulmak da zor oldu yani. Allah bize nasip etti bulduk ama işte şimdi insanlar dünya nerelerinde yani. Nereden bulacaklar edecekler. Efendim illaki yok demiyoruz ama kibrit-i ahmerden en kıymetli madenden az kaldı zor oldu. Mürşidi kamilden münferit kalırsa diyor veya kendisine nasihat edecek bir dürüst iyi niyetli bir dost bir insan bulamazsa diyor felü talehâtin nasayağı. İmam Gazali Hazretlerinin bu nasihatlerini bu ey oğul diye beyan ettiği bu nasihatleri gözden geçirsin okusun diyor. Tabii işte insan dinlemek de iyi bir şey ama e, sohbetler diyorum ya 20-30 saat efendim e, gibi bir zamana yayıldı. Belki de fazlası var. Onun için kitaba e, önünde bir kitap olarak e, bulunsa tabi şehli tabi o sohbetteki şehirlerden istifade edilmesi lazım. Bunu önünden hatta tekune nasba ainehi nusba de oluyor. hatta tekune nusba ainehi yani iki gözünün önünden ayırmasın buna nasihatleri diyor. Mürşit bulamayan nasihat edecek bir dost bulamayan eğer diyor bu nasihatlere devamlı okur bakarsa Muhammed gazal Hazret'in çok bereketi var. Manevi tasarrufu var. Bu zamana kadar yani eserinde bir hasısa var bu nasihatlerde. Yarju min fazli Allah la Allah'ın fazl-ı kereminden şunu umabilir ki nefs-i şeytanın ona yolu olmaz. Bu nasihatleri devamlı okuyup efendi mutalaa etmesi bereketiyle Allah nefs-i şeytanın tasallutundan koruyacak diye umabilir. Vă leagăv, te anităra, terakki fi aș val. Hallerinde, terakkiden geri durmaz. Yani mürşit bulamasa da, nasihat eden bir dost bulamasa da, manevi halleri devamlı că din ed devam eder, yükselir yani. Bu nasihatleri bu, işte din boşuna okumadık size. Bunları terk etmemek lazım. Evet. Şimdi, Kitabın sonunda söylediklerini ben başında söyleyeyim. Ee, i̇nsan diyor, bütün amelleri Allah rızası için halis, katışıksız, bulaşıksız, ihlaslı olsun diye riyanın inceliklerini, yani gösterişin çeşitlerini iyi bilmeli ki sakınabilsin. İkincisi, manevi mertebelerden bir şey elde ettiği zaman kendini beğenmesin. Ve kendini töhmet altında bıraksın. Desin ki, Alemde benden daha yoldan çıkmış yok, benim kadar bozuk adam yok, benim kadar kötü niyetli yok. Böyle hep kendini itham etsin ve her işinde kusurunu görsün. Yani ben işte ne güzel ne kıldım, gece kalktım teheccüde millet kılmıyor falan. Öyle düşünmeyecek ya. Ya ben ne biçim teheccüde kıldım, ne huşursuz, ne huzursuz, ne feyitsiz, ne bereketsiz. Yine namazın içine şunu düşündüm, bunu düşündüm falan. Hemen kusuratını küsuratını görmek suretiyle o namazını veyahut o orucunu hangi salih amel, amel yapıyorsa ya millet hiçbir şey yapmıyor, ben neler yapıyorum ya falan. Diyeceği yerde ben ne kadar noksan yapıyorum, eksik yapıyorum. Sahabe-i kiram nasıl kılıyorlardı, evliyaullah nasıl kılıyorlar. Efendim e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı nerede? Mübarek göğsünden, içinden tencere kaynaması gibi kaynama sesleri geliyordu ya. Allah'tan korkusundan sallallahu aleyhi ve sellem. Biz hayatta bir kere ölenemez kılmadan öleceğiz ya. Ha böyle yapsın. Üçüncüsü rızık endişesine düşmemek. Allah'a karşı üstün zanda bulunmak. Yani güzel düşünmek. Güzel düşünen güzel bulur. Yani Allah zalimleri, fasıkları, kafirleri, hatta köpekleri, şair mahlukatı, böcekleri, yılanları bile rızıklandırıyor. E, bana takdir edilen rızkımı gönderir elbet. Beni de mahrum etmez, aç bırakmaz Diye bir teslimiyet tevekkül üzere bulunması. Dördüncüsü bir dua yaptığı zaman, şimdi işte o dualı da öğreteceğiz inşallah. Benim aksadım niye geç hasıl oluyor veya duam niye kabul olmadı, kabul eseri niye görmüyorum falan. Böyle acele etmemesi lazım. Acele ederse duası reddolunur, bir de duam kabul olunmadı derse hiç kabul olmaz. Halbuki kabul olunmadı demese, dünyada eserini görmese bile mutlaka o kadar bir bela ondan çevrilmiştir. Veya ahirette günahlarına kefaret olur. Yapılan duaların hiçbirinin boşa gitme ihtimali yok. Dua yapan Müslüman olduktan sonra, eli Sünnet olduktan sonra. E fakat acele edenler reddediliyor. Yani ben dua ettim kabul olunmalı. Bu çok kötü bir e, zarar veriyor. Beşincisi, İnsanların eziyetlerine, tahammüle kendini alıştıracak. Nazlı olmayacak. Efendim şu şöyle dedi incindi, bu böyle dedi bu yan baktı bu. Yanbarek insan. Hususi insanlar olabilir, hanımındır, çocuğundur, özel, umumi insan olabilir, yoldan geçen olabilir, metroda karşılaştığın olabilir. Hususi umumi, herkesin. Küçük olur, çocuk olur, büyük olur, yaşlı olur, seni seven olur, düşmanın olur. Hepsinin eziyetine tahammül. İnsan yani bütün peygamberler e, eziyete tahammül ederek Bütün veliler e, insanların eziyetine katlanarak o makamlara erdiler Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Namaz oruç farzları nasıl bana emredildiyse İnsanları idare etmek de öylece emrolundum Yani insanları, e, derdini çekmek zor iştir ama büyük iştir. Bunu yapan da çok kazanır. Yedincisi, devamlı suyu katim korkması lazım. Sonum kötü olur mu? İmansız ölür müyim? Ya ben niye imansız öleyim canım? İşte hocayım, haciyim işte ömreye gittim falan. Ya sen Ali Adar Efendi 120 yaşında gelene gidene ben bu dedenin iman selameti için duacı olun diye e, dua isterdi ya. Bütün veliler, son nefesler iman kaybetmekten korkmuşlardır. Çünkü amellere nefis girer, şeytan girer, riya girer, kibir girer, gurur girer, ucub girer, kendini beğenmek girer, haset girer, fesat girer, riya girer. Yani bunları şeytanın çok oyunları var. Sen bunlardan ne zaman kurtulduğunu garantilettin. E bu kadar Evliyaullah korkmuş iken, Tevfeni Müslüman, Yusuf Aleyhisselam peygamber bile Müslüman olarak canım al diyor. O bile Müslüman ölmek için dua diyor. Halbuki masumdur. Kesin karar verilmiş hakkında da. <gülüyor> salih? Peygamberlik makamında olan daha salihlerden olmak ister mi? İstiyor işte. Beni salihlere ilağa ile. Kur'an-ı Kerim'de geçen duasında. Onun için devamlı imanlı ölmek, son nefesi kazanmak, bu hussta Mevla'yı ya yalvarmak lazım. Sekizincisi, uzun vadeli düşünmemek lazım. Tuğle emel, Yani e, uzun beklentiler, daha yaşarım, şunu yaparım, bunu ederim, Cık. bunu alırım, şunu satarım, torunumu görürüm, onu evlendiririm, torunumu, torunumu falan. Cık. Yani böyle beklentilere giden adam işte işlerini düzeltmez. Nasıl yarın var, öbür gün var, daha genciz, şuyuz, büyüz. Ya 70 yaşında adam yeni işe giriyor. 20 yaşındaki çocuktan beter. 80 yaşındaki adam yeni hırslarla dolu. Ya bu nereye gidecek? Demek ki aniden gaflette ölecek, helak olup gidecek yani. Onun diyor bir insan namaz kıldığı zaman bu benim son namazım. Bir daha namaza. Efendim yaşar mıyım yaşamaz mıyım? Şimdi yatsı namazını kıldınız. Cuma sabah namazına çıkacak mısınız çıkmayacak mısınız? Bunu hesap edeceksiniz. Siz de ben de. Ben size dua edeceğim gittiğim yerlerde inşallah. Makbul saatlerde kabul mekanlarında. Siz de bana dua edeceksiniz inşallah. Böylece dünyada sohbet arkadaşı olduk. Madem birbirimizle bu kadar dinledik, vakit ayırdınız bana. Ee, i̇nşallah çok istifadeniz olur diye ben dua ediyorum size. Siz de sohbetlerden çok faydalanmak için, Imam Gazali Hazretlerinin bu nasihatlerini unutmamak için inşallah bize de Allah bunun çözümünü bir kitap haline getirilmesini to toplayarak nasip mesel eylesin. Böylece önümüzden, gözümüzden ayırmayız da işte bu nasihatlerle inşallah amel ederiz. Ne yapacağız? Bunu sonunda bir fezleki olarak, şimdiden başında bağladım yani. Bu bir Evliyaullah'ın Allah'ın şarihlerin hazaratının yani bu e, zat 1139'da vefat etmiş Şeyh Abdurrahman e, Er Rumi hazretleri Sabri diye meşhurmuş bu zat. Yani bu ne demek oldu, efendim? E, tam yani. 300 sene. Çünkü şu anda zaten 38'deyiz. 39'da vefat, vefat edeli 300 sene olmuş. Bunun yaşadığı tarih bakı 350-400 senelik bir eser. Bu mübarek zat da İmam Gazali Hazretleri'nin bu nasihati üzerine bu sonunda bu bağlamayı yapıyor. Çünkü diyor bu kitapta çok feyiz bereket var. E, bu nasihatleri e, efendim mürşit bulamayanlar e, nasihat edecek müttaki bir arkadaş edilemeyenler bu nasihatleri gözünün önüne koysun hiç bunları terk etmesin. Öyle bir bereketi var ki Mahmu Gazali Hazretlerinin evliya Allah eserlerine kabul, eseri konulmuş yani. Dualarında icabet eseri zuhur eden insanlar, senin benim gibi böyle gafletlik yapmazlar. Onun için Mevla onlara makbuliyet, mahbubiyet vermiş. Eserlerine, kitaplarına kalıcılık vermiş. 900 senelik eser Yani şu anda okunuluyor, sohbet yapılıyorsa bu o zatın kerameti değil de nedir? Şu anda dünyada her gün yüzlerce, binlerce kitap basılıyor. Kaç tanesi bir sene sonra anılıyor veyahut da kaç tanesi insanlar tarafından duyuluyor. Ondan sonra kim amvel ediyor, kim tatbik ediyor? Çünkü adamlarda da olmadığı için yani kitaplarında da bereket olmuyor. Hani her ayet hadis yazanın kitabı da okunmuyor. Şu anda dünya kadar tefsirler, hadisler, fıkırlar, herkes kendine göre tercemeler, cemler, derlemeler yapıyorlar. Ama bakıyorsun eskiden kitap bulunmazdı, ilim azdı. E şimdi ilim esbabı çoğaldı. İnternetlerden zaten herkes istediği düğmeye basıp istediği şeyi soruyor, şey diyor. Çoğu kere de yanlış kanallara giriyor, yanlış fetvalar öğreniyor falan. Onun için hiç güvenilmez internetten alınan bilgilere. Ama e, yani Bu kadar kitap tanıtımı var yani giriyorsunuz bütün sitelere. şu basılmış, bu basılmış. Ne okuyan var, ne ameleden var, ne kitabın adı geçiyor falan. Millet zaten ilim derdinde kalmamış, hevesi kalmamış o tarihi da bir dava ama ben dini İslami mahalleden çevreden bahsediyorum tabii ki romanlardan. Efendim solcuların, bilmem neci mezhepsizlerin kitaplarına bahsetmiyorum. Bizim içimizde de dolu mezhepsiz varayım yine. Mustafa İslamoğlu gibi falan, peygamberin aleyhine, sahabenin aleyhine kitap yazan adamlar buna. Onları zaten konu etmiyorum zaten. Onlarda ne bereket olabilir, umulabilir ama e, doğru düzgün ehli sünnetim diye yani tabii doğru yani adamın da itikadı ehli sünnet. Birçoklarını da tanıyoruz veya ben biliyoruz. Ama yani kabul eseri zuhur etmiyor. Bereketi yok kitabında. Bu ayrı bir şey. Yani İmşte İmam Gazali Hazretleri'ne bu verilmiş yani. Hoç İslam olarak bütün dünyamı tanıyorum. Onun için bu nasihatleri aman diyor, e, takip edin, değerlendirin ki istifadeniz azim olsun. Ve e, mürşit bulamayan, mürşit ile bulmak lazım. Mürşitsiz adam şey, şeytanın maskarası olur. Ama bulamayana bile diyor, bu mübarek zatın duası bereketiyle bu nasihatler nefis ve şeytan istilasından e, koruyucu olur. Bu ne demek yani? Bunu 400 sene evvelki bir zat e, şerh eden, zat bunu sana... E, ...tazmin ediyor, söz veriyor ya... ...Evliya Allah, alimler ...bunu kitaplardan görmeden... ...kendilerinden evvelki alimlerden duymadan yapabilirler mi? Biz hep akılcıyız, Asla bir şey kendi kafamızdan katmayız. Hep kaynak. Kaynaksız bir şey konuşmayız. Efendim... Şimdi ey vel velet, ey oğul... İne makak ben كتب yazdım Fiaz el Fasli bu fasılda mültemesatike senin istediğin duaları efendim sen benden dua istedin ben de sana dualar şunu yani öğretmemi istedin hangi dualarla meşgul olayım hangi duala amel edeyim dedin ben de bu fasılda o senin istediğin duayı yazdım yani şöyle de bir şey var burada Iı, bu yazdığı dua için fehem bari leke sana e, münasip düşer ente amele, amel etmem biha bu dua ile ve la tensani beni de unutmayasın fi bu dua yaparken yani bu duanın içerisinde neden min entezkurani beni hatırlamaktan fi salih duacae iyi duaların hayırlı duaların efendim içerisinde beni de unutmayasın Yani İmam o talebesinden, müridinden de dua istiyor. Meşayih de da işte müritlerinden, talebelerinden, işte küçük büyük demeden, alim cahil demeden herkesten dua. İsterlerdi dua istenmesi. Sünnettir. Kimin dilinde, diliyle senin hakkında bir dua kabul olur. Bunun senin hakkında kesin gaybı ilmi yoktur. Onun için herkesten dua istenebilir. Belki birisinden efendim, kazanacağın dua. Hasıl olacak icabet eseri senin çoluğuna çocuğuna yani yedi nesline kadar silah edebilir. Ocay İbrahim ibn Temazetleri katı es-Salāhü sallāhu. Ona her gez bir dâti halini sorarlardı. Yani bu sultanlıktan saraydan sen bu dervişliği bu garibanlığı bu nasıl seçtin yani kimse bunu yapmaz falan. Sen bu manevi yola nasıl döndün işte bu kadar büyük veli oldun evliyanın reisi oldu ya Allah. Hoca yani sevriler ondan ilim aldı yani. İbrahim ne şu yani şu şey olarak okumuş medreselerde ama babası öyle dermiş bir, bir hadis öğrenirsen bir dirhem vereceğim sana falan. Çocukken öyle diyor. Gel bir hadis öğrenirdim bir dirhem. böyle diyor babam teşvik ederdi. Beni bayağı bir hadis ezberlemiş öyle çocukluğunda yani. Çocukluk derken ondan çocukluklar 4 5 yaşları yani ha. E fakat diğer alimler gibi böyle ıhtisaslı bir medrese şey duymamış hani. E bir de sultanlık var yani işte sarayda şeylik var. Efendim dünya kadar keyif var yani. Ama çünkü diyor babam diyor babası da babasından da rivayetleri var. Babası da çok alimlerden evliyadan Ethem Hazretleri yani. Babasına da Ethem. Eee... Babam diyor işte efendim evli Allah'tan bizzaten dua istemiş diyor ondan sonra e, annem bana hamile kalmış diyor. Sonra hacca gitmişler annemle. Haçta da ben, ben Mekke'de doğdum diyor. Mekke'de doğunca beni bir hırkaya efendim beze sarmışlar diyor. Ondan sonra babam bütün e, insanlara ce, alim ve abid ulema ve obbat, alimler ve ibadetleri bol olan kişilere e, hep beni götürmüş diyor. Bezin içerisinde yani doğar doğmaz. Kimi bulduysa harem-i şerif de Mekke'de. İşte buna edin, buna duadın. E, artık o zaman yani yüzüncü senenin başı yani bu konuştuğumuz. Hicri yüzün başı. E, dolayısıyla yani düşünsene. tabiin döneminin başlangıcı yani. İbrahim i̇bn efendim bütün imam azamlarla görüşmüş, refian yani sevriler yani sayısız zatla görüşmüş de ben diyor mesela çok 4-5 rivayet vardır. İlk bu manevi yola, tasavvufa dönmesi, tacı tahtı terk etmesi hakkında. bir gün o şeylerde belki anlatabilir fırsat bulursak bazı sohbetlerde anlatmışlığım var ama o bir rivayet. Yani diğer 3-4 rivayet daha var. Birbiriyle çelişmeyen rivayetler. Hepsini birlikte de kabul edebiliriz. Ee, orada diyor ben diyor esasına bakarsanız yani bana manevi hal geldi. E, bütün alimler şeyler onlar <gülüyor> yani sen ne diyorsun? Süfyan-ı Sevri Remledem'ilerdi nece oraya geldi diyor. İbrahim'in de İbrahim bin orada bulunduğu bir sırada. Dediler Süfyan-ı Sevri gelmiş işte o zaman müçtehitlerin başı. Söyleyin ona demiş, selam söyleyin, gelsin de bana biraz hadis okusun. Hani hadis naklesin. Cık, ne diyorsun ya demişler, koca Süfyan Seyri muhaddislerin başı müçtehitlerin başı... ...sen yani bir dervisin yani, sen ne diyorsun? Demiş, siz söyleyin demiş, o gelir. Demişler, böyle İbrahim'in etnem diye biri, biri var, işte seni istiyor. Ayağına hadis okuyacaksın ne demek baş üstüne demiş. Gitmiş, Süfyan Sevri korkarmış ondan yanında çıkaramazmış. Manevi halinden dolayı koca Süfyan sevdi. Konuşmaya korkarmış. Ancak hadisi vaat edermiş. Susarmış. E manevi haller böyle şeyler yani. E şimdi bu İbrahim evden bu hale nasıl geldi? Sonra demişler sen bu kadar büyük halimi ayağına çağırmazsın. Sen de bir şey yap. Tevazuunu denedim demiş. Fakat demiş tam mütevazi çıktı. Şimdi nerede seni beni biri çağırsa falan. o kim oluyor be falan hareketler. E ben alimim, o cahil felan. Gerce Ibrahim ibn Edem, haşa. Cahil denir mi? Allah bilen cahil olur mu, de üstün olur. <gülüyor> Imam-i Azam, Imam-i Azam Ebu Hanife ile karşılaştığında Radıyallahu anh, koca imam Azam Ebu Hanife'ye ne? Ne diyordu ya? Sen ne diyorsun? Imam-i Azam da laf açtı ona. Dedi ki sen, işte çok dedi, İbrahim ibn Edemsin, çok meşru. Salahın takman dedi, dünyaya yayıldı dedi. Ruzik zeminel de amelis salih, hayran kesira. Sali amellerden çok hayır nasip oldu sana dedi, felan felan. Işte, e. işte ilmi de dedi devreden çıkartma, yani muhammazdan biraz nasihat de nasi eder de gibi. Dedi ilmi de devreden çıkartma dedi. İlim çok kurtarıcıdır, ilim de çok e, faydalar var yani. Ondan sonra Ibrahim Netem de ona dedi ki, Ruziktemil ilmi hayran kezi, sana ilimden çok hayır verildi. Yani istihat işte derecesine ulaşmış, müştehitlerin başarısını falan falan. Sen de dedi, de, amel ve ihlası sakın unutma ve illa helak de yoksa helak olursun sen de dedi. Koca İmam-ı Azam'a böyle konuşuyor yani. Konuşuyor. İmam-ı Azam da kabul ediyor. Yani İmam-ı da mütevazi. E, o ayrı bir dava. Ama İbrahim ne demek? Ama nereden geliyor? Diyor ki, babam diyor Mekke'de ben doğar doğmaz diyor. Almış beni hırkaya sarmış diyor. Yani Mekke'de ne demek? Hicri yüzün başı ya. Sen ne diyorsun ya? Omen İbn Abdülaziz bile sağ. Vefatı 102'de. Yani... ...sahabeden, sahabe görmüş nice insan var yani. Hep sahabe görmüş. O kadar abid ve bir de onların sofilerini, salihlerini bulmuş. Bu bizim tanıdığımız Evliya Nefziden önce bunu konuşuyoruz ha. O zaman ne Abdülkadir Geylihani var, ne İmam Rabah, ne Cüneyt, ve var hiçbir şey yok. O kadar eski. Konuştuğumuz evliyanın, adını duyduğunuz evliyan hiçbirinin olmadığı bir dönem ya yüz. O zaman ama ne kadar yüksek seviyede müştehitler vardır. Hepsini geziyormuş böyle yalvarıyormuş. Ne olur bu çocuğuma duadı? Ne olur bu yavruma duadı? Diyor ben diyor esasen itikat ediyorum ki artık kimlerden dua aldı ben. Ne bileyim diyor yeni doğmuşum. O, o zahit abidlerden birinin duası tutmuş diyor. Ya Hep dua meselesi kardeşim yani. Benim babamda çok dua isterdim diyor. Her efendim tekkelerde çok gezerdi o zaman. Görmedi, tanımadı, evliya yok. Ali Ader Efendi Hazretleri'ni tanıdı. Ondan sonra efendim Abdullah Efendi Hazretlerinden Beşiktaş Yahya Efendi dergahı şeyhinden intisabı etti. Gençliğinde, çok gençliğinde. Ta o zaman elliler yani. 50'lerde ortalıkta bir şey yok. Bir kez ödü kopuyor. Allah demek yasak olduğu dönemler 50'den de önce. 50'den de önce. Ondan sonra -hep, hep dua isterdim diyor. İşte belki tabii bize de, de bir dua tutmuş olalım. Zaten Efendi Hazretleri nikahını kıymış. <gülüyor> Nikah duasını o yapmış. Eş i̇lla dua. Duanın çok önemi var. Bir alimden bir her alim değil. Salih bir alimden. Bir veliden insan yeni doğan Çocuğuna veya çocuğu olmadan önce hayırlı zürriyet falan için çok dua etmek lazım. Yani ulemadan, sulahadan, evliyadan. E şimdi evliya mı kal? Kalmadı olur mu canım? Fikirli karnemin ümmeti sabikun. O zaman bu hadis kâr mı diyorsun? Benim ümmetimin yaşadığı her asırda sabikun e umul buddela ve sıddikun. Ebtelden, sıddiklerden kırklar, yediler, üçler, üç yüzler, beş yüzlere kadar yolu var. Beş yüzden aşağı asla eksik olmaz. Beş yüz veli dünyada. Hadis-i şerifte bu. Felel gamse meyen kusun. 500 asla eksilmez. E ölmüyor mu bunlar? Ölürse sıradan umum Müslümanlardan birine velilik makamı veriliyor işte. Yine 500 tamamlanıyor. 300'den ölse 500'den oraya tamamlanıyor. E anladım. 70'den ölse orada 300'den geçiyor. 40'dan biri eptalden biri ölse 70'ten 40'lara geliyor. 14'lerden biri ölse 40'lardan biri oraya geliyor. 7'lerden biri ölse 14'lerden biri oraya geliyor. 3'lerden biri ölse Dörtlerden bir ölse evtad, akta barba dört kutup. Yedilerden bir oraya geliyor. Ondan sonra üçlerden bir ölse dörtlerden bir oraya geliyor. Ondan sonra kutlu kavus tek. O vefat etti. Ve herkes ölüyor. O vefat etse üçlerden bir oraya geliyor. Asla eksilme yok diyor. Bu çok az şerif yazık Raul Furkan tepsinde. Şimdi e, dün gecede çalıştık. Hep bu konuları yazdık yani. Elâ'ın Allah Allah'ın velileri atindeyiz de. Yunus suresinde. Bunları yazdığımız için hadis şeriflerde hep kaynaklı yani. Ali'l-Kâre'nin bu hususta müstakil risalesi var. İbn-i Abidin'in müstakil risalesi var. Birçok alimin İmam suyut El-Havi içerisinde. Yani İmam, koca İmam Suyut'un müstakil risalesi vardı. Sekavi de yazmış. Herkes yazmış tabii. birçokları da ulaşmamıştır. Ama bu veliler asla inkar edilemez. İnsan ararsa bulur. Mevla'ya çok yalvarırsın dua edersin. Ne olur bana bir velini buldur. Hacet namazı kıl. Kâbeye gidiyorsun o kadar mülteceme gir. Altın olun altına dua et. Yani men talebe şeyin ve cette ve cede ciddi isteyene Allah mutlaka buldurmuş. Mutlaka dua istemek lazım. Salih zatlardan dua alırsan çocuğun da hayırlı olur. Bir de bakarsın bir çocuğun yetişir hafız olur. Veya kızın olur. Medresede bir hoca olur. Binlerce kadına çarşaf giydirenler var. E bunlar nasıl oluyor ya? İllenmiş insanlar dua alıyor tabii. Ekseriyet tabi Efendisi'ne tabi, çok dualar alındığı zamanda. Şimdi öyle görüyor o duaların bereketiyle yoksa. Bütün dünya düşmanı bizim medreselere. Kimse istemez bize. Herkes istiyorlar Diyanet'e bizi bağlasınlar. Resmiyete bağlasınlar. Kız medreselerin, erkek medreselerin, e, Diyanet'in karıştığı işler ortada. Hangi bir hoca yetiştirmiş, hangi bir alim yetiştirmiş bir tane eserini göstersin yani. Hep medreseler yetiştiriyor. Doğu'da, Batı'da işte medreseler var. Ama yani onun için bu Efendiden duaları, berekat olmasa bu kadar talebe, bu kadar hoca, bu kadar salih insan yetişir miydi? Onun için e, e, tabii onun duası yine devam ediyor üzerimizde. Fakat insan tabii tanıdığından, çevresinden tavahta rastlarsın bir zata bakarsın. Mezınne-i Kiram'dan Allah Allah. Yüzünde nur var. Herhalde mübarek bir insandır. E, Mekke'de gördüğünden, tekkede gördüğünden Dua isteyebilirsin kardeşim. Barda değil, de değil yani. Onun için dua istemek lazım cami cemaatından istersen. Bakası azı kızlara ama çattın. Hiç belli değil. Ya onun için evliyaullah çok Bilal Havvas Hazretleri olacak herhalde katasallahu aleyh. Eee beni İsrail'in 40 sene dolandığı Yeti Huneflar 40 sene 40 sene ayette var. Tih çölü derler ona. O çölde diyor, bir gün e, bulunuyordum o sırada. Bir de baktım benimle beraber birlikte benim hizamda bir adam da yürüyor. Ben yürüyorum, o da yürüyor falan. Hemen içime ilham geldi ki... İçime ilham geldi ki, bu, bu Hızır'dır. Yani Hadır'dır, Hadır Aleyhisselam'dır bu. İçime ilham geldi. Hemen gittim ona, selamünaleyküm aleykümselam. bir hakkı, hakkı menente. Hak Teala'nın hakkı bahşiş. Sen kimsin acaba? Dedi, ehûkel hadır, yanlış anlamadın. Kardeşim hazırım ben. bilal Havvas tabii büyük zat. Dedi bir şeyler sorabilir miyim? Buyur sor dedi. Dedi İmam Şafii hakkında ne dersin? Manevi makamı nedir? Dedi Neumine'l-Ebdâl. Seçkin velilerdendir. Evtad da demiş olalım. Dört velidendir yani. İmam Şafii Ektab-ı Erba'dendir. Dört kutup. Dört kutup biliyorsunuz biri doğuda bulunur. Orayı Allah onunla muhafaza eder. Biri batıda bulunur. Dünyanın batısı tüm. Magrib fas tarafı. Ee, batıda bulunur, allah Teala o iklimi onun vesilesiyle muhafaza eder. Biri kuzeyde bulunur, biri güneyde bulunur. Dünyanın dört tarafında. Bunlar evtad, çiviler. Vel cibali evtada. Dağları çiviler yaptık Allah buyuruyor. Bunlar manevi cibaldir, dağlar hükmündedir. Bu veliler. Kuymam Şafi onlardan biridir dedi. Ahmed İbn-i Hanbel hakkında görüş, e, görüşünüz nedir sordum. Dedi acının sıttık, sıttık bir zatları. Nebilerden sonra geliyor ya, suttu diyor ya suttuklar. Hep böyle suttuğun başını çektiği suttuket. Muhammed Nambel dedi, sıttık bir zattır. Ya. Sonra bir, evliyallah Allah'tan ha pishra hafi sordum dedi. Pishra hafi'nin nedir dedi? Lem yuxlek badevi misliyo. Ondan sonra onun gibisi yaratılmadı, daha da yaratılmaz. Pishra hafi çok büyük velidir. Peki seni dedi. Ne vesileyle gördüm bana geldin böyle arkadaşlık edin. bir bereketi bir rike bir bereketi dua mı ki annenin duası bereketiyle hele ki ana baba duası baba duası peygamber duası babası yaşayanlar nasıl tutturamazlar ya nasıl kurtulamazlar ya nasıl istediklerine ulaşamazlar hayırla babası sağ olanlar ama babadan dua alacaksın baba dua lüleli velidi ki dua ni ümmet bir peygamber ümmeti için ne dua ettiyse... E ben şimdi babam dualarıyla yaşıyorum. Annem o kadar etti vefat edene kadar. Keçe gündüz derdi o. Çok ağzı dualıydı. E dua almak lazım. E iyilik yaparsan dua alırsın da kardeşim. Terbiyesizlik, ahlaksızlık yaparsan. Anana babana da soşurluk yaparsan. Ananda bu anda dua etmez. Annenin annene iyilik ediyorsun. Onun duası bereketiyle beni gördün dedi. Kimse duadan müstahane olamaz. Allah'a dua etmekten demiyor. Allah'a dua etmekten zaten etmeden duramaz. Her namazda Fatiha'da zaten dua ettiriyor kendisine. İhtirasılatı al müstakil. Ama kimse dua istemekten müstakil kalamaz demek istedim. En büyük veli olsan dua isteyeceksin. Kutbul ektap olsan dua isteyeceksin. Garibandan, dervişandan, meczubandan hepsinden dua isteyeceksin. Fukaradan adam mesakinden. Bu cahildir. Bunu peşmurdedir. Sen, sen ne konuşuyorsun?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 Ama dese ki, Ya Rabbi, bu dağı kaldır. Allah katında o kadar ce ve cah mertebesi a Allah ce a tot ce a tot ce a tot adam a tot ce a tot ce a tot ce a tot dağı kaldır tot ce a tot ce Ya tot ce a dua, Hakkıyla ile tevekkül etseniz, sıt ile iman etseniz, Allah'ı görür gibi kuşun sahibi olsanız dualarınız da dağlar yerinden oynardı. Boşuna Faraz abi cümle değil ki bu. Lezalet. Elbette kayar giderdi bir duacı bacı. Zeval olurdu. Daha yok ya, olur daha gitmiş. Ya adam kalmadı. Kalmadı derken o 500 veli, 300 veli falan yok da bak üçe bakıyorum. Yani dua edenler içinde, çoğu dua edenlerin içinde Duası makbul edem kalmadı. Hepimiz dua diyoruz. Kırkı kıpırdamıyor. Ne daha kıpırtacak? O zaman eksikliği kendimizle arayalım. Dua mutlaka alalım isteyen birinin duasıyla idihat buluruz. Velilerden bile olabiliriz bir duayla. Allah ahlakımızı düzelleştirir. Bir de baktın salihlerden olmuşuz yani. Aa ben niye böyle oldum ya? Hiç böyle olmazdım. Ne oldun? İçki içemez oldum ya. E, çıplak karılara bakamaz oldum. Gıybet edemiyorum. Tamam zikretmek istiyorum. Niye böyle oldu acaba? Ya oluyor öyle. Dua istersen al alırsan olur. <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem-i de daha kimse? Hiçbir peygamber ondan eftal değil. O da dua istiyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ister mi ya? Herkes ondan dua istiyordu, istiyordu işte. Hz. Ömer Efendimiz bir geldi ne dedi ya Rasulullah? Ben de umreye gitmek istiyorum izin istiyorum. Dua buyurun kabul olsun falan işte. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eşrik ne yapıyor Ya Ukay, ey kardeşciyim yani. Kardeşim de demedi. Ey kardeşciyim yani daha yakınlık kardeşciyim. Yavrucuğum o. Efendim olcağızım gibi Ey kardeşceğizim Beni bizi de duana ortak et Velaten sena bizi unutma ya Ömer Yahu, Peygamberlerin en üstünü ya. Tamam Hazreti Ömer bize göre çok büyük ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kıyas edilecek bir durumu yok Ama ey Ömer kardeşciğim, Bizi de unutma bizi de Bizi de kat duana Onun için hep dua istemek üzere Devam edelim Mevla Ben de çok isterdim yani İsmaila'da doğduk büyüdük 6-7 yaşından beri Gelen giden ulema evliya Çok insan gördüm 45 senedir Yani Efendimiz'in yanında çok salihler gelirdi yani ve salihin gibi bir Bütün salihlerin barınağı gibi bir şey, şey bir yerdir yani Efendimiz'in yanı vardı İsmaila Yani bir dua almışızdır Peki birkaç dua tutmuştur Hakkımızda Yani salih zatlardan e Yoksa olmuyor yani ilimlen amellen ben okudum Ben bilim ben ben ben bir şey olmuyorum kendini gördüğün sürece zaten iş yürüyor. Onun için dualar alacağız. Şimdi sen bu dua üreteceğim. E ben bunun amel et diyor İmam Gazazeli. Beni de salih duanda hatırlayasın, unutmayasın diyor. Ve duâu lezi hangi dua ki sen eltemini benden istedin? Fatlu Hüsn onu talep etmin davâtus sahah. Sahih hadisler kaynaklar var efendim. Sen o eee sahih hadislerden ki duaları e, bırakma diyor. Sahih dediği biliyorsunuz Buhari'nin ki, kitabının adı zaten Sahih Buhari'dir. Hiç sahih olmayan onda hadis yok. Bakma şimdi sapıklar çıkmış i̇şte Buhari'de de zayıf var, uydurma var falan. Yani Mustafa, Mustafa İslamoğlu bilmem ne bunlar Buhari'de ne kadar uydurma Bukhari'nin aleyhine neler yazdı o şey. İslamoğlu İhsan Şen Hoca Hoca uğraşıp duruyor bu İslamoğlu'nun Bukhari'le ne derdi var diye yazılar yazıyor yani. Onun için e, E bunlar sahip, hiçbir şey anlamaz. Bu çoğu ilahiyatçılar, çoğu profesörüm, doçentim geçenler. itikatı yok hadislere. Bunlara hiç itikat etmeyin yani. Bunlar... Zaten adam dua et demiyor ki sana. Bir yerde şu duayı oku diye bir nasihati yok ya. Bir yerde şey yap diye Allah zikret, şöyle zikret, şu zikri oku. Bu kadar hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua üretmiş, zikri Çitler dolusu duası var ya. Onun için önce diyor, e, duaların en faziletlisi Alelitlak. Admi Hazretleri buyuruyor. Alel-i tlak dimi kayıtsız şartsız Duaların en faziletlisi icma ve ittifak ile yani bütün alimler ve müştehitler görüş birliğine varmış ki hadis-i şerifte geçen dualar diğer sahabenin tüm dualarında salihlerin, sıddıkların, şehitlerin, velilerin hepsini toplasan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği dualara denk olmaz. Bir defa bil ittifak duaların en faziletlisi sayı hadislerde geçendir. Fakat yani tabi kimisi işte Hizbül Baruh'u okuyalım, oku. Hizbül Ber'i okuyalım işte ma'mrufa aynen duvar işte evrade bahaya var işte delalihan. Ya tabi bunlar hepsi salavat ve dualar bunlar hepsi faziletleri var. İşte devamlı dua edeceğiz demektir. Ama evvela sayı hadislerde geçiyor. Ben bunları topluyorum. Kaynakları bir kısmını cem ettim. Edai-i Mesura Yani bir cilt belki de iki ciltte gider ama bir ciltte yani yetinmeye çalışacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen sahih kaynaklarda hepsinin kaynaklarını vererek hadis kaynaklarında yani. Sahih kaynaklarda mesur deniyor buna meesur menkul demek nakledilen dualar. Bunları topluyorum bir cilt etti. Şimdi bunları da peş peşe bir vit gibi yaparsak mesela e, ne diyeyim sana e, biz kendimiz bir ilham alıp da... E, Devre-i gibi Muhittin-i Arabi'ye ilham edilen, İzim, İmam Şazeli'ye ilham edilen, işte İmam Rufa'ya Bunlar mülhem zatlar, zatlar. Bunlar tabii ki haktır. Hani bir harf bile Resulullah Mevla'dan ilham almadan koymadım diyorlar vitlerine Bunlar doğrudur. Biz inanıyoruz. E dolayısıyla biz bu makamlarda değiliz ki biz de size bir virt tertip ederim, bilmem ne. Ne kirei var zaten. Olanı yapamıyoruz. Ama şunu yapacağım inşallah. <Sessizlik> Resulullah'ın dualı. Resulullah'ın duaları e, buna virkle denmez. Tabii ki Resulullah'ın duaları sıhhata geçen sayı kaynaklarda. Bu ne olacak biliyor musun? Aman ya Rabbele alemin. Mekke'ye mi gittin? Tekke'ye mi gittin? Kabul saatine mi denk geldin? Ne yapayım hoca efendi? Herkes onu söyle. Ne okuyayım? Ne okuyayım? Ne okuyayım? Allah Teala'nın Resulullah sadece öğrettiğinden eftar hiçbir dualar olamaz. Sol taraftan da Türkçe manalarını yazarız. Numaralarıyla havasını yazarız. Sağ tarafından da sıralı Hani Kur'an dualarında yaptım ya Sağ tarafından Kur'an-ı Kerim'in bütün duaları Tabi Kur'an'daki dualar az olduğu için 8 sayfada 7-8 sayfada koyduk onu Ama bu tabi tutar bayağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acayip Sırf teavuzatı sığınmaları Bir cilt sığınma duaları çıkabilir Şundan sığınıyorum sana yarabbi Bundan sığınıyorum sana yarabbi Kötü komşudan, açlıktan, selden Yangından, yelden Sığınmadığı bir şey yok Son bir toptan hani bir daha var ya sana nelerden sığındıysa onlardan sığınıyoruz hani o da kolayına gidiyoruz değil yani yine onda da öğretti, Onda da öğretti böyle yap dedi yani onda da öğretmese o da aklımıza gelecek bir şey değil. Ağaç büyüyemiş herimesi hadi Muhammed salal lazım her sohbetin sonunda ben bunu derim hiç bulsuz bir şey bir sohbet bırakmam çünkü o cemaat Allah için toplaşmışız Rabbim Halk kalikelisi bütün cemaatlerimizi haberdar edin Allah için. Hele perşembe sohbeti bütün milleti hazır edin saat 9'da. Önümüzdeki bu hafta. Ondan sonra da buluşuruz. İnşallah rahman. Onun için sahih hadislerdeki dualardan ara diyor. Efendim. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, İmam Malik'in el-Muvatta. Ondan sonra Ibn-i Ebi Şeybenin Musannefi, Abdur-Razzak Musannefi, Ebu Ya'la'nın Müsnedi, Ahmed İbni Hanbelin Müsnedi, Darimi, efendim, Tabarani, Kebir, mocem Kebir, mocem Sahir, Mocem-i Efsat, Beyheki, Kebir, o Suneni sûnen Nesai'nin sûnen var. Var, var, var, var, binlerce hadis var ama tabi e, siz bunları dolanıp edemezsiniz. Ben sizin için arıyorum, araştırıyorum. Kaynaklarda topladım yani. Zaten dualarım kitabın ikinci cildini hazır ettim. Hemen hemen malzemeyi topladım. E şimdi tercümeleri yapacağım yani. Dönüşte inşallah. E dualarım ikinci cildindeki ilimler dünyanın bir yerinde toplanmaz. O kadar ilim topladık onda da. Altı, 700 sayfa kitap oldu ikinci cild. E birinci cilde 650-700'e gidiyor. Yani ilaveler yaptık. Yani onlar hep sahih işte. Benim o duaların kitabındaki dualardan ara dediği var ya. Beş vakit namazın arkasında okunacaklarda ben fasıl açmışım. Birinci ciltte de var. ikinci de yine var. Çünkü bire sığmayanlar. 25 sene evvel yani göremediğim, ulaşamadığım kaynaklara ulaştığım için. İkinci ciltte de yeniden öyle bir namazların akabinde dualar. Çünkü ne buyuruyor? <gülüyor> Sahih hadislerin dualarını vekra oku Hazreti Dua. Bu duayı fi cemiyev katike. Bütün vakitlerinde yani gece gündüz her saat Allah'a dua edebilirsin. Ve bu duayı da şimdi sana zikredeceğim diyor. Hususan ekab ve Özellikle namazlarının peşinde. Yani farz namazların peşinde. Nafile namazlardan sonra da okunur ama farzlardan sonra mutlaka oku. Ne buyuruyor? Feida faragta fa'sba ve ila rabbika farghab. Faragta ne demek? Namazından farik olduğun zaman Yani namazı bitirince namazı bitirince ne yap? Kendini duada yor. Nasap yorgunluk demek. Fensab yorul, yorul. Ne demek yorul? O kadar dua ki ellerin yani artık ellerin ağrısın yani böyle. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Irfauhazî leydiye kablen tukallebil aglal diyor. Bu derdar oduya Şu eller cehennemde bu kağılarla, tasmalarla Boyunlara bağlanmadan kaldırın elleri duaya diyor. Ey gafiller. Duaya kaldın. Göğüs hizasında oluyor. Şöyle araları hafif açık oluyor. Ondan sonra dua bittiğinde mutlaka yüzüne sürülüyor. Hazreti Ömer Efendimiz rabisidir anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim dua yaptığı zaman La yunzileydi hatta yem sahabihime ve Ellerini mübarek yüzüne sürmeden, çünkü duada Allah Teala'nın nurları, feyizleri, bereketleri ellere yağıyor. O bereketle temessuh ediyor. O bereketin yüzüne sürmeden Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duadan ellerini indirmezdi buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz. Onun için elleri kaldırın. Cehennemde bukalanmadan önce, tasmalanmadan önce Allah cümle muhafaza buyursun. Efendim. Duanın adabını yazdım. Yani o kadar adab yazdım ki dualarım kitabın ikinci cildine inşallah Allah nasip etsin çıkaracağım. O kadar adab var. Yani sayfeler dolusu. Müstakil bir e, risale olacak kadar efendim bir şey var. E, ilim yazıldı. Edeberiyat etmeden ne olursun? Reddolursun, mahrum olursun. Mahrum olanlar neyle oldu? Usulü adabı zayi ettikleri için mahrum oldular. Duan istediğin kadar sahih hadis olsun, isterse Kur'an'dan olsun. Ama sen abdestsiz, kıbleye dönmeden, gafletle el kaldırmaz, sünnete uymaz. Sağ sola bakar böyle dua okuyor. Ne yaradı bu? Inallah lillahi hasici bu duanı an kalbi gafil olan. Gafil gevşek eğlencede yani kafa havada yani. Böyle adamdan Allah dua kabul etmez buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhisselam. Onun dua, dua, dua dinin temeli dua, dinin tamamı dua dua ve ibadet ibadetin ta kendisi ed dua mukhul ibadet bütün ibadetlerin özü iliyi dua iliyi kemi -i dua onun için efendim duasız din olmaz bak batıla destek veriyorlar bütün sapıklar kalem alın kitap alın şunu alın bunu ne kanal yaşasın şu yaşasın bu yaşasın ne yapacaksın yaşasın kavruluk yapacağım birçok bozuk kanal var öyle pislik lahmından beter hak kur'an-ı hadise reddiye Efendim, hakaret eden. Adamları destekleyenler var. Siz niye Allah'ın yolunu desteklemiyorsunuz? Destekliyorsunuz Allah razı olsun da görüyorsunuz ortalık fena. Maddi manevi sıkıntılar içinde bütün memleket. Onun için bu şeyi aşmak lazım. Bu kadar sıkıntılı zaman daha ben yaşadığımda görmedim. Her şey karışık, her şey müphemi, hiçbir şeyde güven kalmamış yani. Onun için Allah razı olsun siz güvendiğimiz insanlarsınız. Allah için sevenler, Allah için bir araya gelenler Ya Ali öyle sahip çıkın. Dergi mutlaka okuyun okuyun hele bu ayda neler var yani. Şimdi bu duayı yazdık oraya mesela. Sen bu duayı nereden bulacaksın? <gülüyor> İmam Gazali bu eee müritine öğrettiği bu duayı diyor aman terk etme özellikle farz namazlarından akabinde. Bu duayı bırakma. Bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anha validemize öğretmiş. Allah Allah bunu da işte bu Şeyh Sabriye Rumi Hazretleri bildiriyor burada. E, şerhte bildiriyor. E, efendim sallallahu aleyhi ve Fatıma annemize çok özel duaları öğretti yani. Diğer kimseye öğretmedi. Fa Fatıma kızını çok seviyor. Fatıma bir daha dümdü. Fatıma benden bir parçadır. Onun için onunla çok ilgilenirdi yani. Ona öğrettiği şeyler hususidir. Efendim çok özel bir duadır. Fatıma annemize kızına öğretmiş bu duayı. Ve nefruğu kesir diyor. Faydası çok görülür. Acayip faydası var. Yani bu duanın şimdi... O duayı, efendim, e, sizlere yazdığımız duayı, yani her vakit okuyabilirsin. Kabul saatleri var. Tabii Kadir gecesidir, Arafa günüdür, Ramazan ayıdır, Cuma gecesidir. İşte bu, bu sohbet gecesinde olduğu gibi Cuma günüdür. Efendim yarınki mübarek gün, gece yarısıdır. Seher vakti zaten biliyorsunuz yani. imsa'bi bir saat kala, iki saat kala. Oo. Ama özellikle diyor hususan, a-kâbe-salevâ-tike. Efendim, husu oku yani, ikra oku, a kâbe Namazların akibinde. Mesela Cuma'nın peşinde nafile namazlar da olabilir, bayram namaz da olabilir. Evet. Tabii namazların akibinde olmasında, farz namazların peşinde Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz, müezzin ilanlarıyla beraber millet... Duadan gaflet etmesin diye müezzine tesbihleri ilan ediyor. Sonra, dua şubhane rabbele alile alel vahab. Demek ne demek? Duaya başladık demek. Her duaya ondan başlardı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şubhane rabbele alile alel vahab. diyor müezzin? Duaya yani başladık demek. Ee, onun için farz namazların peşindeki dualar reddedilmez. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eferdimize sordular. Eyyud dua esma'u. Bu tirmizi ile de var. En makbul ama Allah Teala'nın Hemen icabet edeceği yani dualar İçinde kabul en çok şayan olan Hangi duadır? Yani o da, o da bol verdi ki Mevla bize Bu imkanı Arafat'ta deseydi Mesela kaç kere Arafat'a gidebilecez Hayatımızda? Yani haçya Safa da deseydi Merve de deseydi, altın altı deseydi Mültezem deseydi, yani bunlar bizim için Çok zor yani birçok insan hayatında Henüz gidememiş 2 milyar yakın Müslüman var, kaçı gitmiş yani Çoğu insanlar fakir fukara o Yerlerinde açtan ölüyor Müslümanlar yani. Onun için ya Mevla işte böyle kabul En kabul saat hangisidir Resulullah s.a.m. Cevfulleylilâh Gecenin son Efendim Kısmı Son kısmı ne demek Yani işte imsak bakacaksın takvime Altı içere geçe ise Altı içerek geçeden bir saat evvel iki saat evvel o gerisi gider Ama son yani Gece üçe bölsen son üçte bir. E, bu her yerde var. Herkese var. Dağda da var. Çölde de var. Garibana da var. Gecenin son seher vakti herkese var. Yani bak hiç kimseyi mahrum etmemiş. Belli yere bağlamamış. Belli mekanlara bağlasaydı insandan çoğu oralara gidemezdi. Onun için. Bir de ne buyurdu? Farz namazların peşleri. Yalnız farz namazı da yani öbür namaza 10 dakika kılarsan biraz sıkıntı Farz namazlar ne demek? allah Teala farz namazları duaları en çok kabul ettiği saatlere koydu. Bu da ne demektir? Ezanın ilk vaktidir. yani. Camide cemaatle kılarsan hem ilk vaktine kılmış olursun, hem 27 derece eftar olmuş olursun, hem namazın cemaatle birlikte olduğu için müncebir olur. Kusurları kusurları telafi olur. Ve namazın mutlaka kabul olur. Cemaatler reddedilmez. Hele 40 kişinin bulunduğu camilere gidersen en az mutlaka biri kabul olduğu için sen de arada kaynarsın. Bu namazın akabinde yapılan duada asla reddedilmez. Onun için farz namazların akabinde. Ama tabii evde yalnız kılarsan, dükkanda falan, cemaatsiz kılarsan, vaktini geçirirsen veyahut işte istihbab vaktini müstahap saatinde atlatsan, bir de namazların müstahap saatleri var ya. Yani. Son dakikalara kaç bırakmak da mesela ikindiye özellikle efendim e, kerahat saatine giriyor. Ondan sonra ben ikinci kıldım farz olmaz peşine dua edeyim. Ettiğine mübarek. Dua etme demiyoruz ama müstehap saatlerini e, kollarsan ve cemaatle kılarsan erkekler için söylüyorum. Kadınlar için cemaate gücüm yok. O zaman mutlaka kabul edileceksin. Yani cuma günde zaten bir an denk getirene ne istese ver göğü yere indir. Yani. Ama işte denk getirme meselesi bu itibarla Ee, sen, diyor, bu duayı ben şimdi sana öğreteceğim. Bunu her namazdan sonra oku. Ve şey yani her vakit okuyabilirsin ama özellikle farzların akabinde okursan çok iyi olur. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Bu hadis-i şerif Bürdar ad-i Allah'tan rivayet ediliyor. Men kânet lehu hacetun illallâhi felledû bîa dubra kulli salâtin mefruzatı kimin Allah'tan bir isteği varsa Allah'a bir muradatı varsa yani bir yok mu hepimizin ne kadar dertlerimiz var o zaman o derdin Allah o derdini giderene kadar o muradını verene kadar işte evlenmek mi istiyorsun ayrılmak mı istiyorsun işte helalından rızık mı istiyorsun işte hastalığına şeker hastalığına kansere bilmem ne şifa mı istiyorsun başın ağrısına dişin ağrısına herkesin aceti var Allah her dakikada dolu acetimiz de yenileniyor İşte kimin Allah'tan bir isteği varsa onu her farz namazın akabinde yapsın. Her farzın akabinde yaparsa bir zaman içinde o baktın olmuş. Sen de anlamayacaksın nereden oldu ya. Her farzın akabinde o işi özellikle istesin ama. Tabi biliyorsunuz hamd salavat okunacak. Peşinde bir daha salavat bitince bir de amin denecek. En ufağından edebi budur. Ama dualan iki cildini bekleyin. Orada yazılan adabı hiçbir kitapta da bulamazsınız. Yani onlara da riayet ettiğin zaman zaten hasıl olur. Ee, yine bir hadis-i şerifte Kurtuba ehlinin büyük muaddislerinden Ebu Bekir İbni Erbiyaz radıyallahu anh tahrici ediyor hadis-i şerifi ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men sallâ ferîzatel felû dâvetü müstecâbetü Kim bir farz namazı kılarsa ona yüzde yüz müstecâb, makbul bir dua hakkı veriliyor. E biz çoğunu işte gafletle geçirdiğimizde namazı kılar kılmaz sola selam verirken yara ayağımızı kaldırıyoruz yani. Kapı mı çalındı, telefon mu çaldı, şarjım mı bitti, kim ne dedi, mail geldi, mesaj ne var? Yahu kardeşim farz namazı yeni bitirmişsin. Hele bir zikret ya. Farz namazdan akabinde dualar reddedilmesin. Mescubanallah, alhamdülillah işte 33 30 onları okuyacaksın, dua edeceksin. Virtler var. Bu kadar farz namazdan akabinde okumak için duaların birinci cildi dolu. Dualarım kitabının. Özellikle ben ilk çıkan eserimde bile ben bunları millete çok tavsiye ediyordum. Onun için farz namazı kılana yüzde yüz bir dua verilmiş. İşte burada da edebine riayetle, namazın müstahap vaktinde, cemaatle falan. Hele bir de Kabe'de. Yüz binlerle birlikte cemaatle kılınınca. Ravza-i Mutahra'da falan. Yani tabii farz namaz ama mekana göre de isticabet şartları daha artar. Efendim işte cemaatin kalabalık olması ve bu duanın kabulünü çabuklaştırır. E, i̇hlas, ne, ne istediğini bilmek, huzuru kalp. Tabi bunlar olmazsa olmaz şeyler ama e, insan cemaatle kıldıktan sonra dünyanın dağın başında bir en ucran köşesinde de kılsa yine müstecap bir dua hakkı verilmiş. Yüzde yüz kabul ama. E işte bu hakkımızı kullanalım. Yani günde beş kere yüzde yüz kabul hakkımız var. Günde beş kere. Bizim var binlerce derdimiz Hiçbiri daha çözülmemiş. Niye çözülmemiş abi ya? Yani şu anda benim şu kadar müşkilatım var. Hallü Hasan olmamış. Niye olmamış acaba? Ben dua etmiyorum demektir. Ben yalvarmayı beceremiyorum demektir. Ben her farzın akabinde işte en öncelikli isteğim neyse onu öne alırım. O iş hasıl olana kadar her farzın peşine onu isterim ya. Bunu yapamıyoruz ya. Yapsak var ya yakında hasıl olur her şey. İnşallah yapacağız. Bu duaları e, ihmal etmeyeceğiz. Şimdi o dua şudur. Mubarek bildirir. Allahümme, Allah celle celaluhu... biliyorsunuz. Allahümme bütün duaların başında. İsmazam olduğunu bile söyleyen var yani. Ya Allah demektir. Zaten Allah ismi şeref, ismazam oldu. Yeter ki okuyan ağız düzgün olsun. Kuvvetli rivat. Ey Allah inniyeseluke, ben senden istiyorum. Minen nimeti, senin bize ikram edeceğin nimetlerden, dünya ve nimetlerinden ne istiyorum? Temameha. Ben nimet istiyorum demiyor. Nimetlerden ne istiyorum? Tamamını istiyorum. En tamam olanı istiyorum. allah Birisi bu duayı yaptı. Allah-u tamamen sellege Bu nimet. yemek dualandı. al Efendi, babamızın tertip ettiği. Yemek dualarında, sofra dualarımızın da sonunda biliyorsunuz bu var. Efendim. Ya Rabbi nimetin tamamını istiyorum. Resulullah sana sen sordu ona ey hüseyin tamamını ni'met. Sen bir şey istedin ama nimetin tamamında ne demek istedin? O zat da dedi ki. Davetün ercu bi'a kayra. Ya Resulullah bir dua aklıma getirdi Allah. Yaptım işte hayır istiyorum yani iyi niyetle yaptım. Çünkü ama böyle bir şey sorduğu zaman çekinirlerdi. Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir dua mı, zikir mi yaptım? Evet. Ya Resulallah hayır umuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min tamam min ni'met dukhul el cennet vel vel necat min en Cennete girmek ve cehennemden kurtulmak nimetin tamamlanmasındandır. İşte sen nimetin tamamını istiyorum ne demek? Dünya zaten öyle de geçti, böyle de geçti. Allah hepimize nimet gönderiyor, rızkımızı yediriyor, çürüyor. Ama cennete girmek çok zor iş. Cehennemden kurtulmak en büyük iş. Ya e în bugis. Da? Keriminde, Kim în girdirilir el Allah e înde? de cehennemden irak edilirse ancak o kurtuldu. nu-i ancak de kurtuldu nu-i Dünyanın ağası paşası kralı olsa, 400 sene firavun kadı, karun kadısı, hazinesi olsa, hüküm sürse, başı ağrımasa, dışı ağrımasa sonu cehennem olduktan sonra kurtuldu diyebilir miyiz? Onun için nimetlerden tamamını isteriz. Bu duanın başı böyle basıyor. Allah'ımızın nimetleri sonsuz ama bunu ikiye ayırabiliriz. Dünyevi nimetler, ukravi nimetler. Bir dünyada verdiği iyilikler var. Sağlık, sıhhat, afiyet, eş, çoluk, çocuk, rızık, para, yiyecek, içecek falan filan. Bir de ahiret nimetleri var. Ruhani nimetler tabi. Efendim, 13-ün cennete girmek. ha cennete girse bile nimet tamam olur mu? Olmaz. Alâ efendi, babamuz sorar. Adam da derdi, da ne diyeceğim ya? Adam cennete girdi, da ne kaldı? Yok evladım, her cennete giren Mevla'nın cemalini görmüyor. Muhtezileden cennete girenler olacak. Cehennemde bayağı yandıktan sonra. Ama mahrum olacak, Ruhiyetullah'tan, Cemalullah'ın müşahedetsinden. Dünyada inkar ettiği için. Onun için nimetin tamamlanması ancak allah Teala'nın cemalini gördüğün zaman olur. Mevla'nın cemalini görmeden evvel cennetteki nimetlerde ne olmadı? Tamamlanmadı. Hepsi eksik kaldı. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Biz ne yapalım? Sıra? Bir eve misafir olduk. Sahibi bizden razı değilse içinde mutlu olabilir miyiz? Dünya kadar yemek olsa da boğazımıza tıkanır. Onun için nimetin tamamını yani Mevla'nın cemalini müşahede ile sonuçlanacak derecede. Bütün nimetlerin tamamı isterim. Ondan sonra ve minel husmeti husmetten husmet nedir? Efendim Allah'ın koruması demektir. Günahlardan muhafaza etmesi demektir. Evet. Ne istiyorum bu korumalarınla ilgili? Te Tevamını istiyorum. Yani şimdi Allah Teala seni bu zamana kadar zinaya düşmemişsin. Ama düşebilirsin. ales că atunci când ai ajutat, ai ajutat. Ai ajutat? Ai ajutat? Ai ajutat? Ai ajutat? Ai ajutat? Ai ajutat? Ai ajutat? Ai ajutat? Ai ajutat? Neşrettin sen nasıl böyle dua yapıyorsun yani duasına bir şaşırıyorlar. Amen üç kere derdi bunu. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim. Bir de benim kalbimi döndürürse yani ben peygamber değilim ki. Son dönem tehlikesi var. Son nefeste iman söylemek bile ya varsa tehlikesi var. Onu asmet korumaktı mı? Ya sen beni bugün akıda zinadan korudun işkilden kurtardın faizden fuhüsten neyse herkesin kendine göre Allah'ın koruduğu günahlar var. Yoksa hepimiz bin türlü kebair en büyük günahların içinde bulurduk kendimizi. Nitekim öyle insanları durumunu görüyoruz. E bizi bunlardan koruduysa e biz bunun nesini istiyoruz? Devame ha. Devamını istiyoruz. Çünkü ya Rabbi aman korumanı üzerimizden çekme. Hıfzınla muhafaza ile. Çünkü sen ko bizi korumazsan biz ne oluruz? Bir de baktık. Efendim günahın düşmüşüz. En hacısı olcası. Arifü Billa olsa Allah, Allah tanıyan veli olsa zinaya düşme tehlikesi var mı? Cüneyd Bağdadi Hazretleri olmaz demedi. Neden? E, çünkü Peygamber değil ya. Günaha düşebilir. Ve kâne Emrullah'ı kaderemaktur. Allah'ın kararları yazılmış bir biçilmiş. Onun için yani bizi Peygamberin dışında kimsede ne yok, masumiyet sıfat yok. Ama ne isteyeceğiz Allah'tan? Osmanet'in Efendim. E, hani korumasının devamını istiyoruz Allah, Allah. Bu da çok önemli bir dua. Yani imanla çene kapayana kadar, Müslüman olarak ölene kadar bizi İslam ile muhafaza ile, bizim Müslümanlık dairesinde, haramlardan korunmuşluk dairesinde muhafaza. Ve mine'r <gülüyor> rahmeti ha. Rahmetin rahmetten istiyorum. Ne istiyorum? Şumullüsün istiyorum. Çünkü sen ne buyurdun? Rahmeti ve saat kuleşi. Beni rahmetim her şeyi kaplamış. E ben de şeylerden bir şey Beni de sen yarattın. Beni kaplasın. Hem dünyamda, hem ahiretimde, hem dinimde, hem malımda, hem mülkümde, hem canımda, hem sevdiklerim Şumullü ne demek? Şumul kapsayıcı. Rahmet her tarafımı kuşatsın kaplasın. Allah Allah. Ve selüge <Sessizlik> ben senden istiyorum afiyeti. Afiyetten ne istiyorum? Afiyet çok acayip bir şey. Husuleha. Afiyetin husulünü istiyorum. Şimdi, varlığını istiyorum. Çünkü Resulullah s.a.v. ne buyurdu? Selullah al Allah'tan taima afiyet isteğin. Fe inneheden lem yu'tabâdel yakîn hayran minel afiyet. Allah kimseye yakinden sonra. yakın ne demek? Şüphesiz iman. Şüphesiz imandan daha hayırlı hiçbir şey yok. En üstün nimet o. Şüphesiz iman. Yani görü gibi iman. Tabi onda mertebeleri var. Allah cümlemize en yüksek mertebesini alsın eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi Muhammed ve aleyhi Hiç kimseye afiyet, imanda şüphesizlik yakın mertebestten sonra afiyetten daha hayırlı bir makam verilmemiştir. Yani afiyet ne demek? Belasızlık. Yani başında bela yoksa arkadaş kaşınma. Hashimmaya, Allah belea verme, mi-a spus, nu ura, și s-a spus, i-a primit, una, din mona, talasim, Allah a fost husul Ya Cine că, ha-și-a nimit de Allah, a a Tehubbul af ve fâfânii işte, o duayı öğretti ona. Diğer bir hadis-i şeriflerde ne diyor? Af ve afiyet işte. Af, günahların bağışlanması. Afiyet, belasızlık. Afiyette olan adamı ne karnı ağrı, ne başa ne hasta olur, ne dişar, ne fakir kalır, ne hakir kalır, ne borçlu kalır, ne dertli kalır, ne kimse ona bulaşır, ne o kimseye dalaşır. Afiyet ya. Bende de hiç bulunmaz. amaç da işte isteyeceğiz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mâ se'elel-ibâd-u şe'en eftale min en yaghfiralevn ve yu'afi'ûm. Kullar Allah'tan bağışlanma istemekten, af da o mağfirettan şey. Bir de afiyet istemekten daha eftal. Hiçbir şey istemediler. İsteyemezler de yani. Bütün ad-i şeriflerde Allah-u Teala'dan af ve afiyet istemediler. Duaların kitabında var mı? Zelzele duası diye de geçiyor o. Mesela e, ben bu dua kitabına yazmıştım. Depremde de bunu Bir gazete böyle zelzele duası diye. kitaptan aldı herhalde. Zelzele duası diye manşet Ama zelzele olduktan sonra tabi. Her yer yıkıldı. Bu da zelzele duası yazıyor. Yahu kardeşim. E biz onu ne zaman yazdık? 92-93'te yazdık ama amel etmedi millet. Devrildi, yıkıldı gittiler. Allah-u ne se'luke afiyete fi dünya ve Lem yekun Rasulullah Hine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sabah ve hiçbir akşam hayatı boyunca bu duayı terk etmemiştir. Afiyet isteme duası. Dualar kitabında da var. Biraz uzundurur da. Orada zelzeleden de yerden dibinden batırılmaktan da sunuyor. Yani hiç terk etmemiş. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu duayı terk etmemiş. Sen nasıl bu duayı yapmadan yaşıyorsun ya? Rastgele yaşıyorum işte Hoca Efendi diyorsun. Tabii doğru diyorsun yani. Rastgeleye boşuna yaşıyorsun. Bu duayı sabah akşam hiç terk etmemiş. Bak ben bu sabah abdest alırken bunu okudum mesela. Çünkü vaktim yetişmiyor pek. Abdest okudum. Ne yapayım? E, terk edilecek bir şey değil. Ya Rabbi senden dünyada ahirette afiyet istenim. Allahümün eselik ve le ve le afiyet. Fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Dinim hususunda yani namazım, abdestim, inancım. Öyle ya milletin çoğu e, el hüsnetten çıktı. İslam olduğunu dinliyorlar. Kaderin inkar etti adam. Bunun dininde afiyet var mı şimdi? Yok. Dinine bela isabet etti. İşte dinimde afiyet bu demek. İtikadımda bozukluk nasip etme. E bak adamların çoğu bozuldu. Adam tarikattan çıkmış, zikri bırakmış. Ben ondan sonra el ayrıldım. Ben muhtecileyim diyor bir şeyler. Ne oldu? Dinine bela vurdu, musibet vurdu. Dinimde afiyet isterim. Ve dünyaya, dünyamda afiyet isterim. Dinimde, itikadımda, amelimde. Bir namazı kaçırdın. Sabah namazında uyuyakaldın. Dinine bela vurdu. Çok büyük musibet vurdu. Evin yansaydı daha aşağıydı ya. Malın yansaydı daha az idi. İkindiyi kaçırdın. Ben boşuna mı konuşuyorum sana? Hadis-i Şerif saydı. İkindiyi kaçıran, terk eden, ailesini malının hepsini kaybetmiş gibidir. Bütün her şeyin yansa, hepsi ölçe gitse, mallarında yıkılsa, neyse ikindiyi kaçırmak odur. E işte bak diyorum sana dinine bela vurdu. Yani dükkanın yansaydı bela saymaz mıydı? Çocukların ölse, hepsi bir anda ölse, beş çocuğun, üç çocuğun, bela değil miydi senin için? Ya onun gibi de aynı oldu diyor sana. Onun için dinimde afiyet isterim. Sonra yine hadis-i şerifteki meşhur sahih duada ne diyor? وَلَا تَجَعَلْ dinine ف۪ي Musibetimizi dinimize vurdurma. Yani dinimize vurdurma ne demek? İtikadımı bozdurma, amelimi eksik ettirme, farzları terk ettirme. Zünnetleri terk ettirme, haramlara düşürme, günahlara düşürme. Çünkü öbür türlü ne oldu? Dine musibet vurdu anladın mı? Dinimde afiyet isterim. Ve dünya dünyamda. Dünyada belli zaten. Hasta olmayayım, kaza yapmayayım, bela yapmayayım, sağ salim eve döneyim, ticaretim güzel olsun, borca girmeyeyim, işte, işsiz kalmayayım, eşsiz kalmayayım, çoluk çocuğumuz iyi olsun, isyanker olsun. Yani dolu. Dünyada da bela çok. Bunlardan kurtuluş istiyorum. Ve ehli ailemde de afiyet istiyorum. Eşim hanımıma. Ve mali, malıma da afiyet istiyorum. Bak bak. Malıma da yani burada 4 madde var. Özellikle mala afiyet çünkü çok mühim yani mal giderse insan muhtaç kalırsa cemaati kaçırır, para derdinde çoluk çocuğun nafakasını temin hususunda ders okuyamaz, sohbet dinleyemez, meşgul olur, ilim alamaz, amel işleyemez. Çok kötü. Onun için malımda da afiyet isterim. Malıma bela vurdurma. Çünkü bir mal istifade edeyim. Allah mestur avrati. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. çok ayıplarım, kusurlarım, noksanlarım, ayıplarımı ört kapat. Dünyada ahirette dost düşman huzurunda rezil şıfatma ve amir avrati. Ya Rabbi çok korktuk tehlikeler var. Dünyada ahirette ölürken, kabirde, mahşerde salatta, mizan. Dünyada da bu kadar tehlikeler var önümüzde yani. Korktuğum adamlar var, çekindiğim işler var. Yani herkesin kendine göre çekinceleri var, korktuklarımdan emineyle. Ve gila Ayağım kayıyor ikide bir. Düşüyorum kalkıyorum. Zellelerimi izale ile Yani günahlarımın eserini kaldır. Allahümün la ekrak. Ya Rabbi sen bana güven verme. Azabından gazabından beni emin etme. Çünkü her an bana kızabilirsin. Beni cehenneme de atabilirsin. Sakın bana bir emniyet hali verip de ben nasıl olsa cennetliyim diye düşündürüp de beni helak etme. Devamlı korku halimi koru muhafaza ele. Ve la tenzani sitrak. Senin perden üzerimde Sen benim perdemi açsan, benim millete rezil etsen işte iki tane e, ne diyeyim sana tape düştü birileri hakkında telefon tapeleri düştü ya internetlere falan adam bir de baktık Mekke'de, Tekke'de, camide falan görünen adam bir de baktık bakara suresine Makara demiş Vuuu Allah muhafaza ya Rabbi Duyduk onu işte mesela o zamana kadar Allah onu örtmüş millet onun o işini bilmiyordu Meğer gavurlarla arasında konuşurken Kur'an'la alay ediyormuş. Anladın mı? İşte perdeni perdeni, sitrini ne yapma? Bizden çekme. FETÖ bu işte çok. Tabi pisliklere alet oldu. E, ondan sonra da yani adamı öldüren de Allah'ın kaderini imza ediyor, icra ediyor. Çünkü Allah'ın kaderi o adamı silahla öldürülüp ölmesiydi. Ama öldüren katil oldu mu? Oldu. Günahkar oldu mu? Oldu. Çünkü sana ayıp araştırmayın diyor. Sen karşı milletin kapısını bilmemiz gerekiyor. Telefonunu dinliyorsun. Ondan sonra hep istiklal yaptılar o. Erkan-ı şeylerinde insanların kızlarının bilmem ne özel hayatlar. Ondan sonra millet bazı intihar eden oldu askeriyeden. Yani bunlar. Bunlar kadar namussuz var mı? Hiç affedilecek adamlar değiller. Allah şerlerine de muhafaza etsin. İşte Ya Rabbi üzerime örttün kapattığın Perdeni benden soyup çekme. Çünkü perdeni çektiğin zaman damdazlak, çırılçıplak, efendim her şey meydanda kalırım yani. Sen örtüyorsun, kapatıyorsun. Öyle işlerimiz var özelde. Bu bizi sevenler, selam verenler görseler yüzümüze tükürürler. Bir daha da selam vermezler. Ama Allah perdeliyor da kendi biliyor kurban olduğum insanlara açmıyor. Allah muhafazını ya Rabbi, sen beni muhafazayla kor. Min beyni yedeyi önümden gelecek tehlikelerde. Benim خلفi ardımdan gelecek tehlikelerden. O kaza nereden geldi? İşte. Ya araba arkadan bindirdi. Yarı kadar göçürdü. <gülüyor> arkadan geldi. Bak. Bu dua yapsaydın gelmezdi. Ardımdan gelecek. Önümden gelecek. Ne oldu? Karşı şeritten geldi. Tak önden bana bindirdi. Veya önümden bir tehlike gel. Önümden gelecek belalardan kor. Ardımdan gelecek belalardan kor. Vakan yemini sağımdan gelecek belalardan kor. Vakan şimali solumdan bak sağdan tehlike gel, soldan tehlike gel. Görmüyor musunuz haberlerde? Dört taraftan tehlike yağıyor. Ve minvel üstümden gelecek tehlike. Allah Allah, yıldırım ya. Şimşekler bir yıldırım kafana iniyor gitti. Üstten geliyor. Ve aruz bi azametike en urtale min tehti. Altımdan bir sallantı ve sarsıntı ile göçük olup da e, hasif kasif olması da yerin dibine batırılmamdan senin azametine sığınırım. Büyüklüğüne sığınırım. Ya bunu diyen adam Allah batırır mı zelzele olsa da herkes batsa da onu batırmaz. Ama sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı terk etmez Duaların kitabımda var. Arapça firiste bu olmuşuz. göre afiyete diye başlıyor. Tam sayfasını buluyor Ubedl Hoca sağ olsun size çok hizmet ediyor. Size ona dua edin. Bak gitti kart. Kitabın sayfasını getirme. Size ben sayfasını derim. Onun için, afiyet, afiyet, afiyet, A, aynla. Öbürü afetten gelir, ha çok kötü. Afiyet değil, A, hemzeli değil, aynla, afiyet. Yani belasızlık. Ben senden ne isterim diyor İmam Gazetel Hazretleri, e, Resulullah öğretti tabi sallallahu. Husula, afiyetin husulünü isterim. Ve minel aişi, hayatın, geçimin e, kanallarından, çeşitlerinden ergade. En bol olan geçimleri isterim. Ve minel umri, hayatın, umrün, yaşadığımız, yaşayacağımız süreçin esade, en saadetli baktiyar, en hayırlı, en güzel isterim. Ve selüke ben senden iste. Ve minel fazli, ve minel ihsani, senin ihsanından, iyiliklerinden, ya tabi burada ihsanın özel makam olarak ihlas tabi biliyorsunuz. Say hadiste ihsan makamı tarif edilmiştir. Allah'ım İhsan e, ne diyor? Efendim sayfa şu andaki yani daha yeni baskı yapmadık. İki cili bir arada basacağız da şu andaki sayfada son baskıda 176'da duanın okunuşu sabah demiş. Efendim gerçi buna sabah demeye lüzum yokmuş. Yani çünkü bu sabah akşam. E, lafız değişmiyor. İçinde asbahtı hemşehti yok. Yani duanın sabah akşam okunuşu aynı. Onu da demiş olayım da. 176 öyle alışkanlıkta demek. Not öyle kalmış. Yani bu yeni citte de bunlar hep bakıyoruz. Bu dua sabah akşam okunuyor. Allahümme nesel kel afiyete fi ve ahireh. Evet. Çok da uzun değil. Yani manayı uzun verdim ama. Allahümme nesel kel afve vel afiyete fi dini ve ve ehli ve mali. ve ve akil la ve la, min deyye. Ha, la ve la yokmuş. Yokmuş. Vahmin Ravati'den sonra geçiyorsun. Ben bazı çok çok da bilmediğim bu sıkıntılar var. Birbirine karıştırabiliyorsun. Mütecehabiyat oluyor. Allahu mahfazni beyne yedey ve min halfi ve an yemini ve al shimali ve min fawqi ve a'udu bi azametike an ughtalim taht. Ya ey yarım dakika tutmasın. Sabah akşam ne kadar sık ortağımı görüyor musun? Duaların kitabında ne hazineler var. Evet. Onun için afiyetin husulunu istemek duaların en önemlilerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı afiyet istemiştir. Abbasimle Abdülmuttalib, Aziz Abbas amcası, Dedim, Ya Resulullah, Allimnişehen eselullah, Allah'tan isteyeceklerim arasında, Bir şey öğret de onu isteyeyim. Duaları sen bilirsin. Allah sana vahyediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Amcasına buyurdu ki, Sel rabbekel afi, Rabbinden afiyet iste. Yani belasızlık. Birkaç gün bekledim diyor, Sonra geldim diyor, Ya Resulullah, Allimnişehen eselur, Rabbi asti acel, Bir şey daha öğret bana Rabbimden isteyeyim. Ey Abbas amm Amma Resulullah Ey Abbas ey Resulullah amcası, benim amcam demiyor. Ey Resulullah amcası, dunya ve Allah'tan dünya ve ahiret başına gelecek her şeyde afiyet iste. Bir vaat de dedim ya Resulullah bir şey öğret bana sabahtan geceye kadar onu isteyeyim. He o bir şey mi gadvetin ile Sabah başlasan, akşama kadar dua edeceğim desen, yine ben sana derim ki Allah'tan afiyet iste. Kimse afiyetten daha üstü bir şey istememiş diyor ya. Allah Allah. Sen ne diyorsun ya? ya? Çok isteyelim hakikaten belasızlık ya. Evet, afiyet ne demek arkadaş? Dinini, dünyanı her şeyin içine alır. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediliyor. Hadis-i şerif, afiyetin Sen Afiyet ne demek biliyor musun? Afiyet 10. Afiyet 1 maddedir. Hamse'tun fi dunya, dünyadadır. El ilmu İslam'ı anlayacak, yaşayacak ilim. Vel ibadatu ibadet dünyada bu. Cennette ibadet yok. Ve rızkul halal, helal, helal rızık. Cennette her şey helal. Ve sabru ale şiddde, zorluklara tahammül ve sabır. Ve şukru ale ni'me, nimetler geldiği zaman Allah'a şükür, azmamak, kudurmamak. 5'i dünyada. 5 tane afiyetin mertebesi de ahirette tecelli edecek. Yeti melekul meut Ölüm meleği hoş gelirse, merhametle gelirse, Allah'ın selamıyla müjdeste gelirse afiyet. Bak istiyorsun afiyet, neler istiyormuş oluyorsun? Anladın mı? Ve <gül> la gelecek, kabirde onu korkutmayacaklar. Kabirde var ya ödün kopar de ödün kopsa ne olur yani artık. Ödün kopmuş Ölürken de, ama kabirde seni korkutmasa azap yapıyor. Dünyada görsen onları ölürsün korkudan. Orada ölüm yok yani. Ölmüşsün zaten. Münker nekir korkutmayacak. وَيَكُنْ اَمِنَ مِنَ الْفَزِعِ var. Yarın mahşerde neferiyatlar kopacak. Adamlar cehenneme atılırken öyle bir bağıracaklar ki. Dünyada olsalar o bağırmakla göğüsleri yırtılırdı. Büyük panik var. Orada emin olacak. Yani herkes ödü kopuyor. Cehenneme atılacağım diye. O rahat huzur içinde duruyor. Çünkü dünyada afiyet istedi. Afiyet duasını yap. Bak i̇mam Gazali bu duasını beş vakit yapan adam. Afiyeti usulünü afiyet istiyorum diyorsun. Daha ne istiyorsun? Beş vakitte yüzde yüz kabul var. hakkın var. Felevdâvutü müstecâbe farz namazı kıldığın için. E daha bu reddolur mu yani? Ömrü hayatında bunu isteyen adamı bela bulur mu yani? Oncu bu duayı ihmal etmeyin. İmam Gazali öğrettiği dua. Resulullah Efendimiz öğretmiş Fatıma annemize esasen. Dua oradan geliyor. Sallallahu teala aleyhi ve yumhas ve ve Sevapları makbul olur. Yani iyi bir amel yaptın, illa kabul olacak bir şey değil ki. Sadaka verdim, belki reddolusun. Yaptığı iyi ameller makbul olur. Seyyiatı da mehvu olur. Mahvolur. Silinir gider.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 o çok önemli. İkisi olmadan o dünyanın afiyeti olmadan ahiretin afiyeti de olmuyor. O sonra helal rızık. Çünkü helal rızık haram yediğin zaman da ahiretin kaybettin. Duaların da reddi olur. E bir de rızkını bulamazsan da aç kalırsan da ilim ibadet yapamazsın. Anladın mı? Bir de dünyada iki halden hali kalmaz insan. Ya sevdiği şeylerle karşılaşır ya istemediği şeyler başına gelir. Bunun dışında hali kalmaz. O zaman ne oldu? İyi istediği şey başına gelince şükrediyorsa İstemediği bir şey başına gelince Allah'tan razı olup sabrediyorsa afiyeti tamamlandı. Ama şu başına bela gelince beni mi buldu bilmem ne. Çıktı dinlerin imandan Allah'a itiraz etti. İşte afiyeti bozuldu anladın mı? Çünkü ahiretini de kaybediyor böyle yaparsa. E dünyada da ya, ya istemediğinle karşılaşırsın. O zaman sabır ve şükür. El iman nisfan fe nisfun fi sabri ve nisfun fi şükri. Hadisi burada meydana geliyor. Devreye giriyor. İman ikiye bölündüğü zaman yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Bu ne demektir? Başına bela geldi Allah itiraz eder, beni mi buldun? Nimet'i görü ben kazandım ya falan şükretmez. O zaman sabır da yok, şükür de yok, din de yok, iman da yok demektir. Allah'a inanan böyle olur mu? İşte afiyet 10 kısımdır. Sen ne istiyorsun? وَمِنَ afiyeti husulaha, Afiyet olsun istiyorsun? 5 vakit istersen vermez mi Mevla? Onun için asla bu duayı ihmal etmeyin. Efendim وَمِنَ الْعَيْشِ اَرْغَدَهِ Geçimin Yaşanılacak şey yani para kazanç Ergade Raghade Kur'an'da da çok En bolunu en bereketlisini Tarlacısın mahsulcüsün Fındık bekliyorsun çay bekliyorsun Seraların var meraların var Ergade en bol Üretim Harsler nesiller çoğalsın Efendim işte dua etmiyorsun Ondan sonra geliyorsun zır zır zır ağlıyorsun Haberlere çıkıyorsun ne oldu 40 milyar 40 bin lira Masraf ettim bu seralara Eee sel geldi bir domates kalmadı. Ben ne yapacağım şimdi devlet yardım etsin. Etsin tabi devlet yardım ediyorsa sensin Devlet bu kadar vergiyi niye topluyor? <gülüyor> i̇şte bu fakir fukaraya yardım etmesi lazım. Mesela sen de. Ama kardeşim sen de bir dua etmiyorsun Allah'a ya. Bir bolluk bereket istemem Rızık istememem Beş vakit namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Arada bir. Cuma'dan cuma. Arada bir. Bayramdan bayram. he senin bereketin olum ya. Olmaz be kardeşim. Duasız adamsın yani. E, namazsız adam zaten duasız olur. Namaz kılmadan yapılan dua kabul olur mu? Asla. Farzı terk ediyor zaten. Geçimin en bolunu isterim. Ve minell-ümre es'ade. ömrün hayatın en saadetlisini isterim. Yani hayat tabii ki geçiriyoruz. En saadetlisi ne demek? Allah'ın istemediği her şeyden kurtulup Mevla'nın emrlerine hiçbir şey terk etmeden yaşarsan en saadetli hayat senindir. Yoksa ekmek elden su elden sıcak sudan soğuk suya elin çıkartmadın senden saadetlisi yok. Olur mu öyle şey ya? Namaz yok, abdest yoksa ahireti helaksa firavun gibi olacaksa buna saadet denmez. Ömrün en saadetlisi ne, ne demektir? Allah'ın rızası üzere yaşayabilmektir. Ve <gülüyor> minel ihsan etemme ihsanın en tamamını yani Ihsan derken burada Hadim Hazretleri diyor ki burada haseneyi kastetmesi kuvvetli muhtemeldir. Çünkü Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem en çok dualarında ne okurdu? Atina dünya ve fil hasene. Buradaki haseni ihsan manasına alsak güzel olur diyor. Yani dünya ve ahiretin güzelliklerinden en tamam olanlarını isterim. Zaten dünyada hasene artık her şey dahil içinde. Şeraatta yasak olmayıp da muba olan bütün nimetler dünyanın hasenesidir. Agrete ca bütün nimetler, en în Mevla'n cemali ve rızasını verzați în onun için. să demin dedim el a fost în tabul de la care ne-a certat, ne de i şerifte, sen în görüyorsun de çok care ne yakın üzere ibadet etmendir. Sen Allah'ı göremiyorsan de la care ne-a certat, i-a în de ne biliyorsun zaten? Öyle bir namaz kılıyorsun ki bir kere Allah hatırlamadan söylüyorsun. Allah senin gördüğünü biliyorum diyorsun lafla. Zevkan tatmış değilsin. Yani onun için ihsan isteyeceksin. E o makamın en tamamını, mükemmelini bana nasip et. Bu manada da diğer şey almıştır. E, bu duanın içerisine efendim hasenat. Hatta adi tefsirinde zikrediliyor. Efendim Haseneler, yani dünyadaki haseneler ahiretteki haseneler o da 10 on şey. Onun için eee Kitabül Bereket'ten almış kadim azetleri. Kitabül Bereket çok mübarek bir kitaptır. Hakikaten el Bereke yani dolmuş ilimler. Resulullah sallallahu aleyhi ve en çok duası Rabbena atina fiyyi hasene ydi. Ve e, hangi duayı yapsa bir insan mutlaka diyor Rabbena atinay o duanın içine koymalım. Kunut duasıysa da kunutun içine koy. Bak kurutta da ya, okunur Rabbena ettine. Zaten e, namazda en duanın kabul olunduğu vakit nedir? Dübüras salavat, mektubat. Farz namazın akabinde. Selamdan önceki daha kabul oluyor. Selamdan önceki dualar. Tabii selamdan önce kafana göre takılamazsın. Ayet-i hadiste olanı yapabilirsin ancak. E bize mesela bizim yana bile, çoluğa, çocuğa bile Osmanlı ecdadımızdan gelen şey de e, Rabbena öğretilmiş. Ha o İbni Mesud'un Teşebbüt duasından sonraki duasında geçiyor ama tabi onun tümü uzun gelirdi herhalde. Rabben almışlar mesela oradan bir seçme yapmışlar. Ben şimdi dualarımın ikinci cini hazırladığımda o teşebbütten sonra selamdan önce o arada meşhur olan, varit olan bütün duaları hemen hemen topladım yazıyorum. O i̇bn Mesud'un, o İniye Allah minn-i cennete ve ma karrab Ne acayip bir şey. Yani en sahih duadı. Ondan sahih dua yok. Zaten sana yeter bu dediği sahabeden birisi biraz çok fazla dualara karıştırdı. Dedi ne yapıyorsun dedi ya? Bu kadar uzun yani karıştırma. Allahu neysel gel. Cennete ve makar-ı i̇şte, Cennete yaklaştıran ameller, cennete cehenneme yaklaştırandan sığınmak, cennete yaklaştıran istemek. O İbni Mesud'un teşehhüd duasında var. Fakat e, bizim ecdadımız tabii o insanlar çok uzun şey yapıyor. Bir de imam oluyorsun zaten çok uzatmamak lazım selamdan önceydi. Cemaatin halini, hastası var, yolcusu var kendin kılarsan o duaların tümünü de ezberlesen okuyabilirsin. De, namazda yüzünden okuyamayacağına göre ezberlemeni çap de ben bunları ezberleyemiyorum diyenler selam versen alırsın kitabı eline. Selamdan sonra o mevsul dualar okunur. Ama bir insan hangi duayı yaparsa mutlaka içine diyor Rabbena Adina'yı koymalıdır. Rabbena Adina'sız bir dua yapmamalısın diyor yani. Çünkü bu Arafat'ta da Rabbena Adina geçer. Şu Arafat'ta da en çok duası Rabbena Adina'ydı. Bu namazda da geçer, kurupta da geçer, teșevvüpte de geçer. Yani Rabbena atina duasını okumayacağı bir yer var mı desen yok derim. Çünkü hem ayette olmasa asebiyle. Dua bakımından ama. Ha sen gidip Fatiha yerine Rabbena atina geçer demedik şimdik. Yanlış hmm. anlama. Evet. Hasenat ondur. Yani ve minel ihsaniye İhsa'nın en tamamını, hasenelerin en mükemmelini istedik ya şimdi. Mesela ihsanın en tamamını istiyorum. İhsanın en tamamı nedir? Beşi dünyada, beş ahiret. Beşi dünyada din ilmi istiyorsun. Çünkü din ilmi olmayanın ne dünyası olur ne ahireti olur. Helal oldun gitti. Salih amel istemiş oluyorsun. Yani beş vakit namaz, işte emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Helal yemek, bunlar demin ki istenilen içinde de afiyetin de kısmında buraya kadar hemen hemen üçü denk geldi. Zevce-i salihah Hayırlı bir eş istiyorsun e ben zaten evlendim hocam bundan sonra aldık başımıza bir sıkıntı şimdi bundan sonra kaç tane çocuk yaptık hasta atılmaz hasta sanatılmaz ha bu dua boşuna mı gidecek hiç boşuna gitmeyecek Allah Teala e, senin eldeki hanımını da salihattan yapabilir bir de bakarsın en bozuk kuyruk kadın tır tır tır tır tır kafa netiniye bir de bak man olmuş ama hasta olmadan tabii can felç olduktan sonra konuşamıyorum onu istemiyoruz yani onu demedik yani dedik Allah afiyetle Hayırla hep afiyetle la, hep afiyetle bak afiyet Parcă unuttuğunuz anda e unutul, Ben çok altul, gittim la asıldım dualar s-i işte 283'lerde timp că ai afiet, e asal, e alarm, e sexen, e sexen, De strădă. Ești alergă, ești alergă, ești alergă, ești alergă, ești alergă. Ești alergă, Ama olmadı afiyetle. Şimdi bak dua eder ki Ya Rab beni illa da zayıflat. Afiyetle. Afiyet demek belasız. Deseydim hasta olmadan da zayıflatacaktı beni. Allah yapmaktan aciz değil. Sen şimdi ihsanın en tamamını istiyorum. En olduğu zevceyi saliha istiyorsun. Ya bizim karı kırk yıllık karı burada saliha olur mu zaten? Fazıka, kad... Bazı böyle kadınlar var. Adam evlenmiş kalmış kadınla namaz çok abdest yok. Kocasını çok rahat ediyor. Ha bunun tersi kadına da bela olmuş adam var. Kadına bela olmuş adam daha fazla herhalde. Daha fazla. Kadınların namaz namaz abdestülen biraz oran nispet fazla olmadı. Erkekler daha huşur. Ne olacak? Allah senin karını da yola alabilir, kocanı da yola alabilir. Sen dua et. Zevci salih, zevci salih. İste. İşte ihsanın en tamamına giriyor. Çünkü hasenat ondur diyor ihsanın içindeki zikrediler. Efendim. Afiyet istemezsen bela bulursun. Ya Rabbi bana işte illa da araba ver. İlla da araba ver. Aldım bir araba, bindirdin duvara. Hadi git. Afiyetle istemedin. Ya Rabbi bana çocuk ver. 20 sene çocuğu olmamış. Adam diyor ya ne olursun o ol ya Rabbi ver. Ne verirsen ver ya Rabbi bir şey ver. Çocuğum yok. Ya öyle deme. Afiyetle de ya. Afiyetle de ya. Hayırla de ya. Son oldu bu çocuk, oldu hırsız, babasının hallarını çalıyor. Sonra babası diyor ki ya bu çocuğu diyor ben ne yapacağım? Eve sokmuyorum. Hakkımı da haram ettim Bayramda bile ev almıyorum. Ne lazımdı bu çocuk şimdi başına bela oldu. Afiyetle işte Vel meskenüllezi yeskünü fi bir de mesken. Dünyada mekana ahirette iman niye demişler? Mesken. Yani bir insan, yani Allah hepinizi kiradan kurtarsın. Yani bir tane cemaatımı bir tane zerre kadar bizim sohbeti dinleyen bir Müslümana kirada kalmak nasip etmesin. Yani. Dua ettim size. Allah'ım salli aleyhi Hakkı Seyyidi Muhammed ve bizim sohbettemiz senin rızan için dinleyenler bütün hepsini kiradan kurtar ya Rabbi. Çünkü kira beladır yani. Ay dediğin hafta gibi geliyor. Para denklenmiyor ya. Zaten millet ücret ücreti, neyle yetecek adam? Bin liradan aşağı kira yok, adam alıyor bin dört yüz lira. Mantığım almıyor ya. Nasıl geçiniyorlar? Ne yapıyorlar? Çalıyorlar mı, çırpıyorlar mı bilmiyorum. Ya dua ile geçiniyorlar? Dua ile geçinmeyenler neyle geçiniyorlar ben anlamadım yani. Ben bu sırrı çözemedim. Neymiş köyden bulgur gönderiyorlar. Geç o hikayelere. Öleyken anneannemin turşusu falan geç. Yani o köyden gelen komşuluklar da kalmadı zaten. Köyde bulgur kalmadı ki ne? Köyde adam kalmadı zaten. İşte eskiden oluyordu bu laflar. Taranayı yapıyoruz işte falan. Kesme şeylerimizi makarnalarımızı kesiyoruz. Nerede? Hani bir sene kışın yiyoruz falan. Öyle geç onlar şimdi. Onun için duadan başka çaremiz kalmadı. Ancak duayla rızkımıza bereket gelecek. E bu ne olacak? E tabi bunlar da asgari ücreti artırsınlar tabi devlette. Bu ne ya? 1400 liraya adam mı yaşar ya? Yani? Ondan sonra karıyı da çalıştır. Kızı da çalıştır. Oğlunu da çalıştır. Bütün ma ma mahalle ma ma ile çalışıyorlar. Ne oldu? Ayın 15'inde her şey bitti. 20 kadar öbür halden kredi <gülüyor> Ya Rabbi millet. ibadet yok, dua yok, zikir yok, huzur yok ya. Tayyer yeri kaplamış zaten. Düzen bozuk. Düzen, nizam, sistem kökünden topundan Allah'ın dinine dönmeden bu millet iflah olmayacak. Olmaz. Şu mevzuda, şu televizyonların yayınlarına bak ya. Bunlar reytinglere ama bunları seyredenler iflah olur mu ya? Bunlar niye yapıyor bu dizileri, bu hokkabazlıkları, tiyatroları çeviriyorlar? E seyreden var. Düğün programı, evlenme programı, bilmem Her türlü gavurlarda aklına gelmeyecek eğlenceler çıkarttı. Adalarda, modalarda yapsın bunu. Ne yapıyorsun? E, bütün millet onu izliyor. Kaç kişi bizim sohbeti dinliyor, kaç kişi onlar izliyor. ile benim sohbeti kastetmedim yani. Yani dinden haberdar oluyor demek istiyorum. Eğer sünnet bir halim dinle kardeşim. Dinlemez. Sıkıntı. Beş tane de ahirette var ihsan. Kabulu dağıt. ibadetlerin kabul edilmesi. Yapıyorsun ama kabul müyorsun? ve gufranü seyyat günahların bağışlanması bu ikisi gerideki afiyet mefhumuna da zımnen dahil olur ve yırzaül husum burada cehennemden kurtulmak cennete e, dahil olmak yine ki afiyet mefhumunun içinde var ama burada farklı olarak yırzaül husum var bu çok önemlidir yani kul hakkı olanları Allah'ın senin adına razı edip cennete gidebilmen Çünkü amellerin de olsa, namazın, abdestin, orucun, haçın, zekatın, onu gıybet etmişsin, ona iftira etmişsin, onu dövmüşsün, ona sövmüşsün, işçiyi, işçiyi tartaklamışsın, onun hakkını vermemişsin, borç almışsın, ödememişsin. Bunlar biriktiği zaman o namazını alır, bu haçını alır, bu zekatını alır, sen damdazlak kalırsın. Ete durun hemenin müflis. Müflis kimdir bilir misiniz? Ya Resulullah nedir? etmiş, işini batırmış, parası pulu kalmamışa derler. Yok, benim ümmetimin gerçek müflisi nedir? ahirete namazla, oruçla, zekatla gelmiş hepsini hak sahiplerine vermiş, kendi cehenneme gitmiş. bir de onların da günahlarından da arta kalanı almış, çünkü verecek sevabı da kalmamış Tüm turha finnar diyor onun için e, bu vemin minel ihsani etemme ihsanın en tamamını bana nasip et e, efendim duasının içinde ne geliyor e, hasımları razı et benim adıma Oldu ki ben dünyada helallaşmaya çalıştım ettim adam öldü ben bulamadım varislerine ulaşamadım. Kul hakkı geçti adam helal etmedi inat etti falan. E böyle şeyler ahirete gitmek kaçınılmaz olacak bazıları hakkında. Her şey dünyada temizlenmiyor. O zaman hasımlarımı razı etmek manasına da geliyor bu. Yani çünkü allah Teala seni de severse ama adamın da alacağı var ona da sen alacağını bağışla diye böyle karşılıksız iş yapmaz Mevla. O zaman neden al sana bir köşk al sana bir saray. Adamda da körün istediği bir göz, Allah'a verdiği iki göz. Bırakayım bu herifle ne uğraşayım mahşerde, nasıl olsa cennete gideyim bir an evvel kapağı atalım cennete de. Bu herifle uğraşırken şimdi yine başka haklar, hukuklar çıkar karıştırdıkça. Hiç karıştırmayalım. Bir müjde gördüm hemen atlar zaten. Adam zaten zorda. Zorda olduğu zaman <gülüyor> ucuza gider biliyorsunuz haklar. Onun için Mevla ucuza alır mı canım? Kat katını veriyor da bunun hakkını helal et diyor. Ettim ya Rabbi tamam mesele cennete girmek değil miydi diyor. İşte bunu benim hakkımda ya Rabbi tahkik eyle demek istiyor. Burada ne anlaşılıyor? Eveminen ef'ane etenme. Yani buna bunu hepsi girer mi? Ya diyor tamamul hasene husul azil Bu ihsanın hasenenin tamamlanması demek. Onu birden asıl olsun demek. Etemmet sana. Yani İmam Gazali bu duada sana niye bu tabirleri kullanıyor? Ergade en bolu etenme en tamamı. Anladım? Bunlar boşuna kelime olarak yani sonları kafiyesi düz, düz düz gelsin diye kelimeler uygusun diye denmemiştir. Bunların hepsinin altında büyük manalar var. Veml-i inam inamından lütuf keremlerinden e'amme dünya ahiret nimetlerin içerisinde Allah, Allah tekrar tekrar bunun için evlat görüyor aile görüyor mallar görüyor onların ahvali görüyor onların mülahakat müteallakatı görüyor. Öyle ya şimdi torunun torunu Yani vesairenin her şey bir kıyamete kadar gelecek nesillerimiz var. İnâm onlara bile ulaşır bu dualarla. Inam'ın en umumisini ve minel fazlı fazl-ı kereminin eee mütekessir nimetten e'zebe en tatlı olanını. Yani en tatlı olan nedir diyor? En tatlı olan nimetler bol geldi ama hakkına riayet etmeyi nasip et. Şükrünede riayet etmeyi nasip et. Onunla ibadete kuvvet bulmayı nasip et. Onunla diğer hayırlara yapmayı vesileyle Anladın mı? Sonunda da o nimeti niye geldi bana diye pişmanlıkla devam et çektirme. Çünkü neden? Allah adama para verdi. Adam o parayla günahlar işledi. Cehennemi boylayınca da keşke fakir olsaydım. Keşke köyde çoban kalsaydım. Bunu dedirtme. Diye bu manayı da alıyor burada. Evet. Yani işte geri dönüyorum. Geri dönünce de yine bir şeyler buluyorum. Ama hep nereye dönüyoruz? Afiyet istemeye dönüyoruz yani. Bu afiyette yine manalar vermiş. Ne diyor? E, afiyet efendim nefsüm bila bela ve sahibun bila cefa ve rizgum bila ane. Belasız, hastalıksız, dertsiz, kedersiz bir can. Cefasız, eziyetsiz bir arkadaş. E şimdi arkadaş olma mecbur olduğun Geçinmeye mecbur olduğun insanlar var. Ne gibi sen? Hanımın. Hasan atılmaz, salsat atılmaz. Her dakika birbirine bakıyorsun yani. Bu sana eziyet cefa ediyorsa bu, bu sokaktaki e, insana benzemez ki ya. Metrobüste rastladığın adam biri sıkıntı verdi sana. E birleşik dakikalık ya. Ama şimdi devamlı eziyeti olacak bir arkadaş olursa sıkıntı verir. Onun afiyet istemeye ne giriyor? Cefasız arkadaş bir de zahmetsiz rızık. Meşakkatsız rızık gelecek oturduğun yerden ızkın gelecek. Allah gönderir. Bazı evliya Allah buyurmuşlar ki diyor, afiyet üç kısımdır. Dilde afiyet, bedende afiyet, kalpte afiyet. Dilin afiyeti nedir? En yekuna ratban bi zikrillah. Allah zikriyle yaş ve ıslak olacak. Sıralı zikir zikir zikir zikir. Hiç kurumuyor. Tükürük bezleri çalışıyor. Çünkü adam zikre diyor. Bedenin afiyeti nedir? İştigalu bi hizmetillah. Devamlı Allah'ın hizmetiyle meşgul oluyor. E ben ya işe gidiyorum Çalışıyorum ediyorum O da Allah'ın hizmeti e Neden? Niye gidiyorsun işe helal rızık peşinde e Sen namazını kaçırmıyorsan ibadetlen, ihmal etmiyorsan Geçim için çalıştıkların En büyük ibadet sayıyor Hanımının ağzına koyduğun lokma diyor Nereden koyacaksın onu sokakta mı çalacaksın Para kazanacaksın da lokma koyacaksın Sadaka ne neftali eşinin ağzına koyduğun Lokmadır diyor Çoluk çocuğunu harcadığından neftal sadaka yok diyor Ama sen niyeti beceremiyorsun Onun için Allah'ın hizmetiyle meşguliyet demek. Kenara köşeye çekilip sırf zikir et. Çoluk çocuk aç kalsın ne olursa olsun. Böyle bir şey demedik. Devamlı hizmetle meşgul. E neden? E helal rızıktaysan yine hizmetle meşgul. Çünkü cemaati kaçırmıyorsun. Namazını kaçırmıyorsun. ibadetini kaçırmıyorsun. Kalbin afiyeti nedir? Kalbin afiyeti de nedir? Derdi tasası, muhabbeti ilgisi alakası. Allah'tan gayri bir şey olmayacak. Eğer bir kalpte Allah'tan gayri dertler, tasalar, şeyler, işte masiva dediğimiz tasavvufun çalışma alanı. Kalbin afiyeti, ni tahsil. Çünkü bütün tasavvuf, tarikat dersleri, zikirler, rabıtalar, murakabeler en nihayetinde niçin yapılıyor? Nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi. Kalbin boşaltılması, arındırılması. Neden? Masivadan. Allah'tan gayri hiçbir şey düşünmeyecek. Nasıl düşünmeyeceğim? Dünyada kadar olay var. Ben şimdi yaşıyorum daha ölmüş müyüm? Ya? Düşünmek o ayrı bir şey. Aklına o gelir bu gelir işini yaparsın. Ama o düşünceler seni Allah'ın zikrinden gafil etmeyecek. Yani Unutturmayacak sana Mevla hiç. Bir yandan yemek yürsün Allah'ı zikredebilirsin. Eşinle cinsi münasebette bile Allah'ı zikreder. Dilinden etmiyorsun üstün açık. Ama kalbinde düşünün ya bunun nimetini düşüneceksin. Efendim Allah'ın sana verdiği imkan iktidarı düşüneceksin. Efendim bu nimette mağrım olanı düşüneceksin. Düşünecek ne düşüneceksin. Allah var yani Allah'sız kılın kımırdamaz ya Celle Celaluhu. Tuvalette düşünüyorsun kabuz olsam ne olacak bas bas bağırsam hastaneye gidip lavman yapmak lazım yani. Acile kalkarsın ya bas bas bağırırsın. Yani bütün bunları düşünebilirsin her yerde zikir var. O zaman ne oluyor işte burada mühim olan motoru bir çalıştırmak yani. Ondan sonra arada bir işte benzinini verdikçe devam eder gider. Ama şimdi bizim kalpler ölü işte yani hiç. Daha çalıştıramamışız. Yani o biliyorsunuz ısındırma hareketleri çok icap ediyor. Rabıta murakabeler zaten esasen rabıta tamamen ısındırma hareketidir. Yoksa öbür türlü soğuk demiri döversin yani. Soğuk demir şekil almaz. O, yani zikre başlamadan sana rabıta yaptırıyor. Isıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor. Sonra zikir tokmaktan çekişten kalbe vurursun. Nakış, nakşibent. Niye nakşibent olmuş yani? Zikri adamın kalbine nakş ettiği için. Nakşi tarıkındaki rabıta her yerde yok böyle. O bakımdan kalbin afiyeti, Allah'tan başka himmeti yani maksadı, derdi olmayacak. Ya Bunu da adam durup dururken kazanamıyor işte. Mutlaka mürşid-i kamil, mutlaka intisap, mutlaka seyri sülük ama onu da yaparsa Şeyhinin büyüklüğü seni kurtarmaz, tarikatının üstünlüğü seni adam etmez. İlla sen o ilacı yutarsan senin midene yarar, kalbine yarar. Hapını yutmadın mı doktor ordular üstü ama sen ölürsün. Aynen böyle. Ondan sonra ve lutfi, lutfu kereminden de ne yap ya Rabbi? Burada ekrabah demiş. İşte De bunlar da biraz nüshaf farkları oluyor. Enfaah demiş. Lutfu Kerem'inden bakalım. Enfaah yani daha fazlan lügata çıktı. Daha fay en faydalı olan. Lutf demek tevfik demek. Allah'ın seni efendim rızasına muvaffak kılması, hayırlı amellere muvaffak kılması demek. Evet. En faydalı En ziyade menfaati olan lütfunu yani tevfikini bana ihsan eyle. Bu da şu demektir. Bütün menfaatleri, dünya bu bana ulaştır. Ulaştır ama rüfk ve şefkatle. Çünkü adam ilme ulaşır ama ana sağlar. Adam ibadet yapar şubur ama çok sıkıntı çeker. Öyle değil. Rüfk ve şefkatle en büyük menfaatleri bana ihsan eyle. Evet. Allah'ım ey büyük Allah'ımız. Küllene sen bizim lehimize ol. Aman ya Rabbi, bu ne büyük bir dua. Lehimize ol Rahmetinle, nimetinle. Ve la tekun aleyna Ya Rabbi, aleyhimize olma. Ne demek ani sen Allah kimin aleyhine olursa, zararına çalışırsa, zararını yaratırsa, dünyasında, ahiretinde, helak olur. Helak olur. Ama Allah kimin üçün olursa, kimin menfaatine şeyler yaratırsa, kurtulur ki canda. Allah'ım ve Allah'ım, bitir bis saadeti saadetle acalena. Ecellerimizi saadetle yani son nefesimiz geldiğinde saadet ne demek? İman selameti nasip et demek. Ve hakkı gerçekleştir biz ziyadeti fazlasıyla amalena ümitlerimizi umduklarımızı işte cennetten müjdeyle gelecek ölüm meleği kabirde olmayacak işte efendim bu şekilde beklentilerimizi fazlasıyla gerçekleştir. Vakrin yaklaştır bil afiyeti. Bak. Diu-i deci sana afiyet, sona afiyet. ben. Bunu isteyeceksin de, Bil afiyeti sıhhatle, selametle, beden afiyetiyle, kalp ve ruh afiyetle. Huduvvene ve asalene. Sabahlarımızı, akşamlarımızı afiyetle mukarene Hiç afiyetten ayrı bir sabah, bir akşam yaşatma yani. Hep afiyet. Bela uğratma, bela gösterme. Diye dua diyor. Evet. Kurban olduğum her şey onun elinde. Istediğini yapar bize. Ve, ve asalena. Evet. Yani akşamlarımız. ikinden sonraki vakte görüyorum. Ve ceal, çevir ila rahmetike döndür rahmetine masirana. Varışımızı, rucumuzu ve mealena. Gidişimizi uğra, uğra... Son döndüğümüz nokta neresi olsun? Rahmetin olsun. Rahmetinin mahalli, cennetin olsun. Rıza'nın mahli olsun sonumuzu. Vesub ve dök sicale affike. Affının büyük kovalarını. Yani bunlar tabi mecazi istiare kinadır. Ala zunubina. Yani günahlarımız üzerine onları tamamen temizleyecek affının kovalarını dök. Yoksa Efendi der. Bu böyle böyle bir günahtır ki Karadeniz üstüne döksen temizlenmez. Yani o şu demektir. İstifare etmediğin sürece Tevbe etmez. Adam zina etti, o gidiyorsun, gusül alıyorsun. O gusül senin zinanı temizlemez. Cünüplüğünü giderebilir. Giderir zahiren. Cünüplüğün kalkar. Zinadan cünüplüğün kalkar. Ama Karadeniz'i döksen zinanın günahı temizlemez. O zaman ne lazım? E, tevbe istiğfar lazım. Sen şimdi tevbe istiğfar etmiyorsun, istediğin kadar yıkan. Onun için affını, kovalarını günahlarınıza boşalt. Yani bu ne demek? Bize tevbe nasip et. Mağfiret, istiğfar nasip et. Ondan sonra da affının kovalarını boşaltırsan bir kova da yeter. Ama öbür türlü Karadeniz yetmez. Çünkü eden Allah'ın affı dökülmedikten sonra bütün sular seni paklamaz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dualarda çok yapardı yani. Vaksilni bilma, ve selci vel merat. Bu çok hadiste sahillerde teyccüdün iftita duasında geçer. Kavme duasında geçer. Yani ruku çecde arasında Acayip bu dua çok yapmıştır yani birçok say ise buna rastlarsınız. Ne diyor işte benim hatalarımı suyla yıka, karla yıka, doluyla yıka. <gülüyor> Allah Allah. Çok bir şehirlerinde iş çıkabilir. Minek bin İmral hataya, keman minel kese bile bu. denes var, <gülüyor> minel vesek var, birkaç lafzı var. Beni arındır, günahlarımda. Nasıl arındır? Ben beyaz elbise de kir çok gözükür. Ben beyaz elbise. Kirlerinden arındırıldığı gibi. Yani kopkara bir şeyi bir kadın vakit nasıl ben beyaz olayım? Beni günahlarım efendim sallallahu aleyhi Günah yok haşa. Bizi yani bizim için öğret, talimen bunu öğretiyor. Kirlerden beyaz hepsi arındığı gibi. Beni de günahlarımdan arındır. Yani burada, bunlar da şu vardır. Tasvir diye bir şey vardır. Zaten rabıta da buradan da gelir. Yani dualarda tasavvur çok önemli. talep بِلَا تَصَوْرِمْ مُحَالٌ Demişler meşâir. Tasavvursuz talepler imkansızdır. İlla insan bir şeye yönelerek, bir şeyi şekillendirerek zihninde ve hayalinde canlandırarak isteyecek. Mesela bu Davut hadisinde bir dua öğretiyor Hazreti Alemden ne diyor? Sevakul Allahu mehtini ve sedidini. Allah'ın beni idâet et, Allah'ın beni doğru düzelt. Ey Ali bu dua yap diyor, hey bu Davutta. Ama peşine diyor ki veskur bilideat ideate Tarik ve bir testid ve bir sedat testid de Ya Ali diyor sen orada Allah'tan iddiaat isterken neyi düşün diyor İşte rabıta da burada devre gir. Mürşidini düşünmek. Sen esas Mevla'dan istiyorsun. Ama arada mürşidinin nurunu, mürşidinin güzel halini, cezbesini tasavvur ediyorsun. Neden? Öbür türlü karı kızı düşüneceksin yani. Parayı düşüneceksin. Bir yere tasavvuru çevirmek lazım. Tevcih etmek lazım. O zaman Allah için sevdiğin bir zat. Allah için sevmek en faziletli amel. O zaman mürşidi Allah için seviyorsun. Para vermiyor sana. O zaman Allah için sevdiğin bir zatı düşünmek işte, eftalül amal oluyor. Düşünceyi oraya çevir. O zatı düşün. Çünkü düşüncesiz talep muhaldir Bak hadis-i şerif sana ne öğretiyor? Hidayet isterken düzgün bir yol düşün. Dost doğru giden bir yol. Hiç sapma yok. Öyle hidayet iste. Ya Rabbi beni doğrult. Sedat iste. Sedat. Doğruluk. Doğru, düz, doğruya çevir. Böyle Yani böyle böyle olmasın. Böyle doğruya yönlendir. Peki bunu derken isterken ne düşün? Sen oku doğru düzeltiyorsun ya diyor. Okunu diyor böyle diyor. Yani ilerisi var gerisi var fazlası var fuzulisi var. İşte kese kese kese kese. Sen oku doğrulttuğun gibi. Yani düzgün yaptığın gibi. Veyahut işte hedefe doğrulttuğun gibi de diyebiliriz. Hedefe doğrultuyorsun. Ne oldu? Hedef burada. Sen ne yaptın? Böyle. Gitmedi. Ya Rabbi beni doğrult. Ne demek? Hedefe kitle demek. Sen orada neyi düşün diyor? Oku doğrultmanı düşün diyor. Onu doğrulttu. En ufak bir santim saniye şaşmasında hedefe es geçer. İşte onları yani tezekkürleri, tasavvurları da öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan yani hadisleri affını, kovalarını, günahlarıma sen. Cık, i̇nsan hemen bir tasavvur ediyor böyle kovalarla böyle mevla'dan şey geliyor böyle. Feyizler, bereketler de, Tarikat dersinde de efendim murakabe de mesela tecelli. Tecelliye ne diyor böyle? Şelale boşalırcasına o gürültü ve şelalenin akışı gibi Allah'ın feyzinin akışını düşün. Bak. Hep hadis-i şeriflerden alınmış. Bu da şimdi aklıma geldi şu anda konuşurken. Aff'ının kovalarını gülahlarıma boşalt. Allah'ın affı kovayla boşalmıyor esasen. Ama nedir? Tasavvura seni tevcih ediyor. Yönlen. Kovaları düşün. Boşalıyor sular. Onu feyzi öyle düşün. Mağfireti öyle düşün. Mağfireti öyle yağıyor yani. Seni diyor karla doluyla suyla beni yıka. E, günahlar karla doluyla yıkanmaz ki. Ama ne demek istiyorum? Sen diyor kirli bir şey aldın dolu çok tertemiz bir şeydir. Dolu kar. Kar suyu böyle mesela zaten Köylerde kar bastı mı suyu da bulamazlar. Suya da ulaşılmaz yani. Karı eritirler, içerler, içi yamaşır ederler. Bazı günü iki ay kalkmaz kar bazı yerlerde. Karla, doluyla, suyla yıka. bir şey düşünüyorsun. O nasıl böyle? Yani öyle bir affet beni işte onu düşünüyor. O mağfiret isterken efendim kendini kirli halde kirli elbise gibi düşünüyor. Ondan sonra o istiğfarla tutturabilirse hemen böyle bembeyaz oldu falan. Tasavvur, tasavvur. Hafızayı çalıştırırsın. Zakire, tekayyül, hayal gücü çok önemli. İslamiyet bunu önem veriyor. Rabıta da buradan çıkıyor zaten. Bu kadar alimle bu rabıtayı neyle göre kabul etti? Affını, kovalarını günahlarımıza boşat. Ve münne aleyna bize lütfet. Bi ıslah-ı Ayıplarımızı, ıslahını bize lütfet. Yani ayıplarımızı düzeltebilmemizi, kusurlarımızı, noksanlarımızı evet. Düzeltebilmemiz için bize lütuflarda bulun. Çünkü hakikaten Allah lûtfetmezse bir insan ne yapamıyor Bir kusurunu düzeltemiyor 50 yaşına geliyorum Aynı yanlışlarım var 60'a doğru gidiyorum diyelim Adam 80 olmuş Adam o ayıbını o kusurunu o yanlışını düzeltemiyor yani Allah lûtfetmese Lûtfet ya Rabbi ki Ayıplarımızı ıslah edebilelim Ne dua ya O hoca sen 5 saate anlatıyorsun Manası yarım sayfada bütün Ya arkadaş sohbet niye lazım Yoksa kitap yazardık, siz de okurdunuz. Sohbet niye lazım? Sohbet şerh için lazım. Yıza için lazım. Sohbetsiz asla hiçbir kitaptan. E hoca niye lazım? O zaman kitap okusan hoca oluyor mu talebe? Olamaz. Mutlaka üstad lazım. Mürşit de onun için lazım. Bütün zikirleri ben sayı hadislerden bulayım. Akşama kadar çekeyim. Allah'a vasıt olamazsın. Mürşit niye lazım? Sohbetsiz olur dedik mi biz size? Sohbeti yine dinleyeceksiniz. Ama... Metni dua'n okunacak şeyi kısa sayılır yani. Peki bir dakika da okunur? Bir dakika bile sürmez bazına. Azi am azığımızı takva Azi Azığımızı takva taqwaile. ne demek? İşte aterizat în median, a spus, nu Ne buyuruyor? Efendim am spus v am spus v en spus v am spus En hayırlı spus v am spus v am spus v am spus Çünkü öbür azıklar, stoklar, bilmem neler. Bir sene, iki sene hepsi tükenir gider. Veyahut da bir sel gelir, bir yıldırım çakar. Bütün ambar yanar. Ama takva azığı cennette de sana yeter. Sonsuz hayatında da temin eder. Ne demek takva? Haramlardan sakınmak. Çünkü ahiret yolculuğumuz var. Çok uzun bir yolculuktur. Sonsuz bir hayata gidiyoruz. Onun için e, takva ile gidebilirsek büyük bir hazine ve define ile gitmiş oluyoruz. Bozdur bozdur harca. Takva ile ahirete gittirse harca harca bitmez. Tükenmeyecek bir azığım var çünkü. E, cennet sonsuza kadar neyle, cennetteki amelin ne? E, dünyada muvakkat bir takvalık orada sonsuz azık temin ediyor. Yani benzinin bitmez demektir. Yani. Bunun manası. Nasıl benzinin bitmez? Git git git her arabanın biter. Ama Allah haramlardan dünyada sakınırsan ahiretteki rızkın, fevzin, mülkün, saltanatın... Asla tükenmeyecek. Evet. 13. Ariflerden birinin mür mürşidine, tam ariflerin de mürşidi var, mürşidesiz adam olur mu? Dedi Efendi Hazreti, bana bir vasiyet, tek bir vasiyet. Dedi, usike bir vasiyeti Rabbil alemi. Sana tek vasiyet ederim, ama alemden Rabbinin vasiyetini yaparım. Nedir o? Ve lefet vassayne lezine, kitabe min kablikum ve iyâkum. En S-Sizden önce kitap verilenlere de, size de, and olsun elbette muhakkak, kuvvetle emrettik, vasiyet ettik, tavsiye ettik. Nedir o? Allah'tan. Ona karşı gelmekten sakının. Haramlardan, günahlardan. ateşten beter, kaçının. Takva. Azığımızı takva Ve fi dini Gayretimizi dinin hususunda ele, Yani, ciddiyetimizi taatına, rızanı kazanmaya tas kullandır. Sayemizi, mücadelemizi yani dünyadan yeteri kadar, geçinecek kadar ama geri kalan bütün azmimizi gayretimizi dinini yaşama nasip eyle. Şimdi durum nasıl? Durum tam tersi. En bugün dindar adam bile en fazla beş vakit kılıyor zaten. Hadi beşe beş, beş kalsın, sünnetleri de kılsın. Hadi kılsın, işrak kuşluğu da ekledim. Bizim tarikat ehli onu da yapıyor. O bunların toplantısını toplasan yani nafile namazlar yüzde kadar çıkmaz ama efendi hazretleri yüzden fazla kılardı da normal vatandaş 40 falan efendim. E, diğer sünnetlerini de eklesen olsun 60. 60 70'e de yaklaştık Bunun hepsi toplasan 1 saat 1 buçuk saat. Ama tarikat ders yaparsa 3 üç, 3,5 üç saat. Ha ona diyeceğim yok bak. O Allah ile bir vakit ayırmış. Onun için vakit ayırın Rabbinizin zikri için diyor. E sen ne yapıyorsun? Ağzına geleninden zikir yaptım zannediyorsun. Bir vakit ayırıp oturup özel zikir yapmışsın. İşte tarikat dersi olmayanlarda bu sıkıntılar oluyor. E tarikat dersi alan da çoğu dersini yapmıyor da onu da geç. Şimdi biz kuvvetimiz ne kadar? 8 saati uykuya şuna buna çıktık, istirahat çıktık. Efendim sen öyle derdi. 3-8'e bölelim derdi. E öbür 8'i de dünya işine yeter derdi. Bütün dünya ittifak etmiş. Sekiz saat çalışmak yeter. Dünya işinde derdi. Kaldı bize sekiz. Şimdi insan bu sekizi ilim, amel, ihlas ve ibadete ayırabiliyorum. Yani bu sekizi bulalım hayatımızda bakalım. Eğer bu sekizi bulamıyorsak cehdimizi biz dine kullanmıyoruz. Bizim e, din işi arzi vakit kalırsa işte işim yoksa sünneti de kılarım. Hesabından e senin yani farz namazların dışında günlük bir dine ayırdığın gayretin yok. Yani ben de namazları kılandan bahsediyoruz. Tabii namaz kılmayandan ne bahsedeceğim namaz kılmayanın bu duaların neresinde yeri var ya? Dinde yeri yok ya adamın. Ama gayretimizi dinimize kullanmamızı nasip böyle Bu çok büyük bir mana taşıyor. Çünkü neden? Gücün var, kuvvetin var. Fazla vaktin var. Mesai nerede harcıyorsun yani? fuzuli diziler filmler bilmiyorum yazık değil mi sana namaz kılan adamsın, müslümansın ya bu dua kabul olsa inşallah bundan sonra beş vakit namazı beşine yapacaksın ya bu duayı korkma kabul olsun kabul olur diye korkma bundan sonra ibadete daha bakarsın gönleneceksin bir de baktın dünya işlerini gevşeyeceksin ve aleykete vekûlenâ dayanmamızı güvenmemizi itimadımızı ancak senin hakkında ele. yani Senden başkasına duvara güvendirme kır, yıkılır. Adama güvendirme ölür. Ondan sonra dosta güvendirme düşman olur. Anladın mı? Adam huyu bozulur. Kocaya güvendirme boşar. Karıya güvendirme kaçar. Oğula güvendirme isyan eder. Hiçbir şey yok. Mala güvendirme yanar. Yayal alır, yesel alır. Ancak sana güvendir. Tabi. Bu demek değil tedbir almayalım. Bu demek değil, kenarda bir şey, stok yapmayalım. Bu demek değil, efendim senle işim yok bununla, benle kimle işim yok. Herkesi reddedelim. Bu demek değil. Sebepler alemindeyiz. Ama kalbin tevekkülü ancak Allah olacak. Bu sebeptir. Sebebe takılmayacaksın. Ama sebebe tevessül edeceksin. Sebebe de hakaret de etmeyeceksin ama. Sebebe de kıymet ve değer de vereceksin sebeplere. Bu değer vermemek anlamına gelmiyor. Ama ona ihtimad etmeyeceksin. Allahumme-i Allah febbitna, sen bizi çokça sabit eyle. Istikame. Istikamet yollarında. Istikamet yolları ne demek? Kur'an ve sünnet dairesinde ehli sünnetten ayrılmamak. Istikamet demek. Ehli sünnet caddesinden ayrılmadan yaşayıp ölürsen ne korku var ne üzüntü var. Ta öleceğin zaman dünyadan çıkmadan melekler müjdeyi getirirler istikamet İmandan sonra gelen salih amellerin, ikhlasların hepsinin tek adını sorarsan tek adı istikamet. Yani bir kelimeyle sorarsan. Çünkü kelime de innellezina amenu sema istikamu fe ve de var. Onlara korku ve üzüntü yok. Bak iman diyor öbür hadislerde birçok vasıf sayarak Kamu salahata sayar, atev zekata sayar. Değil mi? Saimin sayar, sahihin sayar. Çok vasıf var Kur'an'da. Zakirin Allah sayar. Ama burada hepsini toplamış. İmandan sonra füm istikamet Bu istikametin altına ne girer? Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte geçen bütün met edilen sıfatlara da sahip olmak girer. İstikamet yolu üzere bizi sabit eyle. Bunda en mühim mesele yani mü mühim olan e, tabii ki eli Sünnet itikadında istikamettir. Çünkü ehl Sünnet itikadından ayrıldıktan sonra Sabah kadar namaz kılsa ifla olmaz. Mutezilen çok ibadeti olanları var. Ama cennete direkt giremeyecek hiçbiri. Belki el üstüne olan bazı müşakhas bir adamdan bin kat fazla ibadet abid olan mutezililer vardır. Hariciler vardır. Ama cennete direkt giremezler. Çünkü neden? İstikamet caddesinden ayrılmış. İtikatta inhiraf var. Yamulma var. Onu ya Rabbi sen istikamet caddesi üzere nehci usulü üzere Son derece sabit eyle. Ve izna fi dünya. Sen bizi dünyada koru muhafaza eyle min mucibatin nedameti yevmel kıyame. Kıyamet gününde pişman edecek, pişmanlık gerektirecek işleri dünyada yapmaktan muhafaza eyle. Çünkü kıyamette seni pişman edecek cei burada yapıyorsun da. Dünyada muhafaza eyle. Pişman. En büyük pişmanlık zikirsiz gaflet. Bir adam cennetteki en yüksek makamı bile asa Her işi rast gelse yolunda gitse sırat mizan, cennet. O her şey mükemmel geldi cennete. Pişman olur mu? Bir yeh pişman olur. La el cennete saatim yezkuru azze Cennet daha ne istiyorlar ya? Ne ölüm var ne yaşlanmak ne korku ne üzüntü. Hiçbir şeye pişman olmazlar. Ancak dünyadayken Allah'ı zikretmeden bir an an an saniye Bir gün değil bir an bile zikirsiz geçirdilerse işte demin dedim işte her an ağızla zikir müyesser olmuyor. Kalbi zikre bağlamak motoru çalıştırmak lazım dedim. Öbür türlü her an insan zikre münazuse olmuyor dili. Allah'ı zikretmeden geçirdikleri bir an varsa ona pişman olacaklar. Yani keşke onu da zikirle geçecek. Ya cennette adama yüksek dereceye gelmiş yine pişman olur. O Ya Rabbi, Kıyamet günü pişman edecek işlerden bizleri dünyada muhafaza ele. diye bu dua de mama fazei legi, e, anna, dar că yoket, simbolele, zăar, aur, ghe, halid Nefi. Bir de ebedi o yükün altında kalacak. Tabi biz Kur'an'dan tam yüz çevirmediğimiz için ebedi kalmayız. Ama bazı emirlerinden, şeylerinden yüz çevirdiğimiz için muvakkaten yükler vurulabilir sırtımıza. Çünkü o ebedi yükün altında kalmak kafire mahsustur Çünkü Müslüman en azından cehennemde yansa da çıkacak. Ve sâlehum yevvel kıyâbeti himlâ. Ne ağır yük taşıyacaklar kıyamet gününde. Ya güneş tavan boyu yaklaşmış. 50 bin sene terden boğulsuz bir de sırtına yük vuruyorlar. Ya Rabbi yüklerin ağırlığını takfif eyle verzuk. arzukna ehyet Sen bize dostlarının iyi kullar ebrar. Ebrar Ber'in cemiyel ya ber. İyi kullar. Onda tabii çok sıfatı var. Onun hakkında da kimdir? ciltler dolusu kitap çıkabilir ebrarın tarifi kimdir ber. Meşayih bir başladımı mu tariflere. Kimse kalmaz. Mübarek <gülüyor> kimse kalmasın. Mă de a fi în sıfatlarını de anlattı, anlattı, anlattı, dedi fi în termen de a fi în termen de a de a bir anlattın ki, ben de bir tane bile bulamıyorum. Kendimi a uzak gördüm bu sıfatlardan. a fi de a fi în termen de a fi în termen de a fi în termen de a fi a fi în a fi bir termen şey saat sürer yani. Çok uzun bir tarif. Evliyaullah'ın tarifi var orada. Onun için ebrar, yani kısa bir tarif yapmışlar. Elber ber ellezi la zer demişler, meşayir. Ber kime derler? Zerreye eziyet etmeyene derler. Karınca ezmeyen meselesi yani. Çok önemli. Eziyet yok. Ya Rab bizi iyilerin hayatıyla yaşat. İyilerin hayatı nasıl oluyor? Tevekkül, kanaat, hırsı terk etmek, tamaha terk etmek, dünya temayüllerini terk etmek, şehvani meylleri terk etmek, Vakitleri, saatleri, nefesleri ibadetle muhafaza etmek. Lezzet ve rahatlığı, zikirlerde, ibadetlerde aramak. Onlar öyle. Sen sofrada arıyorsun. Efendim dünyevi diğer şehvetlerde arıyorsun. Onlara da onlar sıkıntı veriyor. Zoruna gidiyor, hiç istemiyor. Konusunu yapmak istemiyor. Sofraya buyurur musunuz efendi adleri falan? Siniri bozulur yani. Sofraya buyurur musunuz? Hiç istemez yemek lafı kesinlikle. Şehvet kesinlikle. Sırf zikire yönelmiştirler yani. Öyle adamlar gördük biz. Gördük yani. Şeyh Muhammed Zekeriya öyleydi. Medine'de bir şey Zekeriya Hazretleri vardı. Görülmemiş bir şey. Ama şimdi ebrar değinebiliriz adama. Bütün ulema evliya ittifak etmiş zaten. Bütün dünya. Bütün dünya ittifak etmiş yani. E böyle insanlar yaşıyordu. Şimdi de vardır. Ama onların hayatını biz gördük yani. Devamlı zikir, devamlı ibadet devamlı şey. Hiç Zavret miktar ölmeyecek kadar bir şey görsün. Yemek bitti hemen Bukhari veren, el edebül müfred. Şuradan iki sokuyun, okuyun, şuradan zikredelim. Hemen salavatlar başlarlar, hemen zikredelim. Hiç durmazlar ya. Gece, gündüz, on gün, on iki gün yanında kaldım. Bir ömrede, teke tek kaldım yani. Eskiden, eski evirleri şey değil. Ebu Talih Hazretleri postanının oradaydı. Adı neydi? Beyruha, Ebu Talih Hazretleri postan. Şimdi Mescid-i de Babu ı Mecidi tarafında kaldı yani. Kıbliğe tam arkanı verdiğin zaman, çıktığın zaman o ev, o durduğumuz evler şimdi mescidin içinde kaldı. Ya ağabey, ayılıyorum hafif. Bakıyorum bir sure okuyor. Gecenin kaçı oldu biraz. Dalıyorum, biraz daha ayılıyorum. Tam da yanına yatıyorum. Biraz daha ayılıyorum. Bakıyorum secde suresini okuyor işte hatırladığım kadar. bak okuyor, onu okuyor, bunu okuyor. Ya biraz ayılıyorum, bir şey bitiyor diyor ki Seb'atun münciyat. Yedi sure kurtarıp bir başlıyor onlara. Öbürü bitiyor işte. Aşaratun münciyat. işte al. E bu ne zaman uyur? Ne zaman şey der? Sabah oluyor, uyumak diye bir şey olmaz. Sıralı okunur mu ya? Bunlar böyle adamlar. Bize de diyor, onların hayatından nasip eyle. Vekfina, bize kafi gel, engelle vasrıf anne bizden uzaklaştır, çevir döndür. Şerra leşrar. Şerlilerin başı şeytan. Bir de ondan sonra el cinneti ve ennaz. insan şeytanları, cin şeytanlarını sollamış. Bunların hepsinin şerrini bizden çevir. Ve atik azadeyle rikabene boyunlarımızı. Ve rikababayina bâ babalarımızın ve ummatina annelerimizin. Tabi burada ve ikvanina kardeşlerimizin var, kız kardeşlerimiz diyenler var ve meşayhine meşayhımızın var. Yani burada e, duada tabi biz nüşka tekabülü herhalde yapıldı. Orada bir şey, orta yol bulundu. Ama bizim boyunlarımızı, babalarımızın. Ben burada kısaca Rıka bâ bâne, rıka bü dedikten sonra ve ehbâ bina derim. Sevdiklerimizin. Çünkü burada şimdi hanım, kızım, teyzem, halam, dayım, eniştem sayacak halimiz yok yani namazdan sonra. Bir de mübarek yerlerde dualar yaptığımız zamanda da çok fırsatlar olmuyor. Hele ki mültezemde falan adama hemen polis çekiyor yani. Onun için burada teyzem, halam, kız kardeşimin üç tanenin adını birden zor olabilir. Ne olacak? ve ahbabina sevdiklerimiz sevdiklerimizin boyunlarını azadeyle o da güzel olur. Minen nar cehennem ateşinden. Bir rahmetike rahmetinle duamızı kabul et. Ya aziz ey ulu ve kavi olan Allah ya Gaffar. Ey çok bağışlayan Allah ya Kerim. Ey cömertlik sahibi iyilik sahibi Allah ya Settar. Ey bütün kötülükleri günahlar kulların kusurlar örten kapağından gizleyen Allah. Celle şanuke ve celle celaluhu. ve Ya alim, her şeyi bilen Allah. Ya cebbar. Cebbar'ın istediği şeyi zorla da yaptırabilen. Burada o da var. Ya Rabbi. Zorla da olsa beni adam et. Yani zorla da olsa nefsimden kurtar. Zorla da olsa şerlileri çevir. Yani cebbar'da bu e, bir kusur ve kusurlarımızı cebir, incibar telafiye de gelir Arapça'da. Yani eksiklerimi, noksanlarımı telafi eden Allah. Manasına da gelir. Bir de bu dualarımı kabul et. icabında cebbar sıfatında tecelli ederek nefsimi iptahata cebreyle. Ha, cebriye mezhebinden bahsetmiyoruz. Yanlış bir şey anlamayın. Ne demek? Ya, beni engelle yani günahtan. Cebbar oluyor o zaman. Engellet sen işte. Ya Allah'u, ya Allah'u, ya Allah ismi azam biliyorsunuz. Allah ismi şerifi, ismi azam. En büyük isim yeter ki ihlasla hukuk. Ondan sonra Ebu Yezid el-Bistami ye öyle sordular dediler İsmail Hazem en büyük ismi nedir bilirsiniz siz bilirsiniz bize söyle. Evladım dedi. Kalbinde Allah hazır eyle. Ondan sonra Allah ismi şerifidir. Ya Allah hiçbir göz biliyor. Ama dedi kalbinde Allah hazır eyle. bu? Huzuru kalbi buldun mu Allah dedi İsmail Hazem? Huzuru kalbi bulamadın 104 kitabı bitirdin. Hepsi kaflet Laklaka insan. Mirahmetic e arheme roaimi, rahimin. Ei arheme en merhametlisi. te crede de 3 kere tekrar ediliyor. Biliyorsunuz. ha-kem, usted rectesene de sahele, e vate, usted e vate, çok okurdu. Bir vate, e vate, e vate, dediği zaman, e vate, e Bir melek ona gönderilir. Der ki melek ona vate, e vate, e vate, e vate, e vate, e Acıyanların en merhametlisi diye Allah'a yalvardın ya üç kere. O acıyanların en merhametlisi Allah şu anda sana özel tecelli etti. Ne istiyorsan hemen iste. Şu Mevla herkesten haberdar ama şu anda sana ikbal etti. Onun için üç kere Ya Rahmet Rahim ile bitiriyor. veya evvel evvelin ey öncekilerden hiçbir şey yokken ezelde mevcut olan veya ya ahirel ahirin ey sonrakilerden sona kalan yani her şey yok olduktan sonra Gekane baki kalacak olan. Veya zel metin. Ey güçlü muhkem kuvvetin sahibi. Veya rahim el mesakin. Ey yoksullara, zayıflara acıyan. Tabi biz de hepimiz miskiniz öbür manada. Zavallıyız yani. Miskinin bir manası zavallı çare Biçareleri acıyan. Veya arhame rahimin. Ey acıyanların en merhametlisi. La ilahe illa ente. Senden başka hiçbir ilah yok. Ancak sen varsın. Sübhaneke. Biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz ve bize zulmetmekten tenzih ederiz. Bu kadar şeyler istedik, bu kadar noksanımız, hacetimiz var. Bunları sen bizden eksik etmedin. Biz nefsimize uyduk. Ben canıma kıyanlardan günah işleyerek, nefsime zulmeden, zikri terk ederek, gaflet edenlerden, duasız yaşayarak zalim olanlardan oldum. Ee, sen beni bundan sonra bu zulümden halasayla, ve sen bana lütufla muamele eyledi Yunus Aleyhisselam'ın o da ismi azam olması çok kuvvetli hangi dertli sıkıntılı mahmum mekrubun ya diyor bir adet dua ile böyle Hangi sıkıntısı olan bu duayı yapsa mutlaka ama mutlaka kabul olunur. Buyuruluyor Hadis-i Şerifte onun için la ilahe illallah teşhane ile O sallallahu aleyhi ve sellem biz başına elhamdülillah rabbil alim ve salatü vesselam koyduk duanın. Çünkü onu zaten demeyeliz mi? Mevlana <gülüyor> onu yazıyor, dua ediyor. Onu zaten demeyeliz Her Müslüman hamd ve salatle başlığını biliyor. Ama biz tabi millet bunu da bilmeyen olur diye başına hamd ve salavatı koyduk duanın. Sonunda da zaten Allah Teala Efendimiz Muhammed Eylül Beyt'in sahabesine cümlesine salat selam eylesin e, diye bitiriyor. Zaten bütün duaları salat selam ile bitirmek icap eder. Aksi takdirde et dua mahcubun hatta yusallâ aleyn nebiy sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat okunmadıkça dua perdelidir. Salavat okununca perde açılır. Kabul makamına dua sokulur. Ve Hazreti Ömer Efendimizin kelamıdır. Ya dua muallakun beyne semavet ve yerde arasında askıda kalır. Hiçbir dua salavatsız Allah'a vasıl olmaz. Onun için başında sonda salavat-ı de ihmal etmeyelim bu mübarek duayı. Yani tabii ki belki aynı ibarelerle diye düşünmüyorum. Ama mealen olarak düşünüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize öğrettiğini bugün gördük. Keşke onda yazaydık. Herhalde onu yazmadık. Kaynağında verelim. Yazalım. ilave edelim şimdi. Yani size sohbette demiş oluyorum. Fatıma annemize öğretilen bir duadır. İmam Gazi Hazretleri yani kendi başına zaten bir şey yapmaz. Kaynağını burada yani bu kitapta buldum en azından. Fatıma annemize öğrettiğini. Bu duayı her namazın akabinde olmadı. Sabah namazı mı daha müsaade edin? İki vakit sabah akşam. O da olmadı. Günde bir kere. Bir vakitte. O da olmadı. Cumanın peşine. E, Cuma en mesai saati hocam falan. O Yani Cuma günü yap. Mutlaka haftada bir de olsa ehlinden sayılmak için duayı terk etmemek icap eder. Hele ki bu kadar önemli dua. Bak iki saattir manalarını anlatmakla bitiremiyoruz. Daha da deşmedim. Dolu şeyi de terk ettim. E, çalkaladıkça da yayık gibi daha çıkardı. E, amma velakin işte amel etmek isteyen bu kadar kafidir. Allah Teala cümlenizi tümlemizi amele muvaffak eylesin. Yani. Amin. Ondan sonra bir dua daha söyleyecekseniz o da korkmayın okuyun demeyeceğim. Üzerinize takarsanız da oluyor. O zaman kolay oluyor, değil mi? Üzerinize takarsanız. Ya nüskanın içine folyoyla 7 Folya yedi kere döndürürseniz o aziyette artık üzerinizde taşıyabilirsiniz. Çünkü insan bazen abdestsiz oluyor falan. Belden aşağı taşımayın sakın. Helak olursunuz. Ondan sonra efendim mümkün mertebe abdestli olursunuz. Mümkün mertebe insansınız tabii. Efendim e, bu da çok önemli bir sığınma ve sığındırma duasıdır. Bunu da gördüm. Bence çok kitap bakıyorum. Bakarken de gördüğümde bir daha onu göremem. Bir daha ona rastlamam diye mecburen işte işlem yapıyorum. Not alıyorum. Şey ediyorum çünkü çok üzülüyorum. Hepsini yapamadan öleceğiz tabii ki. Nasıl ya hata derim. Ama inşallah Allah yaşatırsa epey bir şey Mevla gösteriyor bize. Çok kitaplarda gönderiyor bize. Kurban olduğum. Göndermese biz ne yapacağız? Kitapsız ilim olmaz. Mesela bunu nereden aldım? Ebu Tahir Es-Silefi. Çok büyük muaddis. Silefi dediğiniz zaman Hadiste marka. İmam Silefi. Onu Selefi okuyorlar yanlışlıkla. Halbuki Es-Silefi'dir. Bu bizim bildiğimiz Selefi'lik hiç alakası yok. Ya bu Tahir künyesidir. Es-Silefi. Radıyallahu anh. Büyük bir muhaddistir. Meşakası çıktı onun. Yani Bağdatlı meşayihten naklettikleri. Demek ki Bağdatlı meşayihten aldıkları, Şamlı meşayihten aldıklarını sorsan iki cid ediyor. Bağdat'tan aldığı vaatler iki cid ediyor. Böyle bunlar. Bütün dünya ilimine doldurmuşlar. Çok büyük muaddistir Silefi. O yani haddes enalı zaten. Nakilde isnadını zikrediyor. Isnadıyla beraber bu dua zikrediyor. O da şuraya dayandırıyor. Ebu Bekir Muhammed İbni Abdir-Razzak. Basra'da bulunduğu bir sırada ta silsile yani isnadı oraya gitmiş. Silefi 500'lü diye hatırlıyorum. Yani Silefi bu döneme gitmiyor. Isnadlarıyla isnadlardan işte 5-6-5 raviyle Geriye dayanıyor. Nere geldi? Evliya'nın reisi olan Sehli ibn Abdullah Tüsteri. Üff. Yani arada birkaç ravi ile oraya ulaşır zaten. İmam Tüsteri dedim mi orada dur. Evliya Allah'ın reisi Sehli Tüsteri. Efendim tefsiri işari manaları var vesaire var. Marka diyorsunuz ya marka. Evliya Allah razıda marka. İmam Tüsteri. E bu Ebu Bekir'i İbn Abdilrazzaq Hazretleri diyor ki, Şehlibn Abdillah gittim. Şimdi Şehlibn Abdillahla görüşmek de demek, biliyor musun? Yani İmam Tüsteri'nin yanında bulunmuş dediğin zaman yani bütün dünya sıraya girer. Tüsteri Hazretlerine dedim, bana bir sığınma duası. Çok şer geliyor, göz oluyor, nazar oluyor işte efendim, husibed oluyor. Ondan sonra bir sığınma duası bana yazdırır mısın? O da dedi ki, bak, sana bir sığınma duası yazdırıyorum. Bu duayı okuyana. Ben biraz okuma tarafını daha tercih ediyorum. Yahut üzerinde taşıyana. Bu da size nuska olarak. Ya da korunmasını istediği bir eşyanın içine koyana. E bir şeyin korunmasını istiyorsun. Bir malın var değerli, kıymetli. Araban. Kaza bela görmesin. Evin yanmasın, kılmasın. İşte veya işte bir kitapların, bir kütüphanen. Koyun kenarına. Kütüphanene zarar cevap gelmesin. Değerli neyin varsa. Zarar görmemesini istiyorsun. Anladım. mı? Zarar gö görmemekten korunmasını istenin bir eşyanın içine koyana inşallah diyor, hayırdan başka hiçbir şey isabet etmeyecek. Hayırdan başka hiçbir şey. Yani sade hayır gelirse gelir. Hayırdan başka o şeye, o şahsa, o mala, efendim üzerinde taşı, asla bir şey isabet etmeyecek. Diye söz veriyor. Bunun için, benim için mühim olan meşahı kitaplarında dualar, tavizat, efendim sığındırmalar, hicap da deniyor, işte korumalar çoktur yani. Binlerce vardır. Ama Ebu Tahir-i Silefi'nin hadis meşahısında istadıyla zikretmesi, bir de işin Sehli bin Abdülahir Tüsteri'ye dayanması e, şeyi çok kuvvetlendiriyor. Yani rivayetin sıhhatini çok artırıyor. Ve amel edilmeye teşvik edici oluyor. Ve yani ben bunu yüzde yüz inanıyorum mesela. Yani öbürlerine de inanıyorum. Ben çok itikadlı biriyim. Ama şimdi tabi İsnad'ı görünce de Silefi gibi bir muaddisten İsnad'da da gelince de İnsan da tabi İsnad-ı El İsnad-ı Minettin dini dindendir yani. Onun için e, çok ben itikat ettim. İtibat ettim. Size de ama bir mana var. Aman yarabbim. Tesbihler, salavatlar, zikirler. Hiçbir yerde görmediğim şeyler. Teazamallah, tebaarakallah, teazamallah. Ondan sonra falan falan. O sonra bu, bu şeyi nuskanın sahibini üzerinde bulunanı malına koyasın, eşyasını koyasın. Evnesekâ yazanı Sıkaten billahi billahi. La ilahe illâ ente billahi billahi billahi. Yani ben bu şekilde bir dua görmedim. Lafzı da farklı. La ilahe hayrul kayyumu var. Ateşkün tamam yok tabi i̇sm Azam içinde olduğuna Mevla'nın acayip isimleri var Mahmudun, Ma'budun, Rafi'un, Celilun, Cemilun, Gafurun, Vedudun Cık. Yani acayip isimler şerifler Esma-i Hoşnadan, Sıfat-ı Ulya'dan Künfeye künler Yasin'in sonundan var Allah Korkulan, sakınılan Her şeyden, her şeyden Hasbun Allah'a var La'la Allah'u Tevla Şerike'le var, Allah ekberleri var Düşmanların gözlerine perde gelmesi var Yani bildiğiniz gibi değil. Düşmanları durdurma vakıfu min mesulün durdurun onlara hati var. Yani ne bileyim ben bu kadar şeyler toplanıyor. Sonunu da efendim fesivanallah adetleri ki Kur'an Hocam'da en muazzam adetler bu usta tabi kaç tane adı şerif zikretti bir şeyde doğalında onunla en sonunda Kur'an'ın temeli, aslı esası Fatiha ile bitiriyor. Sonu Fatiha. İlginç. Kabulünün sanki damgası gibi. İstecik amin, aminle bitirecek ya. Tamam. Biz de buraya da amin de koymamışız. Siz yine amininizi deyin. Yani zaten ben hepsine ne diyorum? Başında hamdü sena, salavat. Sonunda salavat ve amin demezseniz mektup, arzuhal ulaşmaz. Çünkü amin mührüdür. Hamdü salavat da efendim mektubun unvanıdır, adresidir. Bunlarsız hiçbir şey Allah'ımızın kabul divanına ulaşmaz. Hangi eşyanın korunmasını istedi, hangi arabanın, hangi malının, hangi adamın korunmasını istedi. O bir tane koyar. O kesilenden bir tane o görür. Okursanız zaten, o zaten devamlı okuyabilirsiniz. İnsan haftalık bile bu tavizatı bunu okusa, haftada bile bir hafta koruma olur Cuma'dan Cuma'ya mesela. Çünkü ekseri Cuma günüdür yani bu işlerin devri daim ettiği gün. Ee, İslam'da da o muhteber. Allah Teala amel etmeye muvaffak eylesin. Cümlenize, cümlemize, fazl keremiyle, lütfuyla muamele eylesin. Amin. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şehitlerimizi Allah ikdam lakanlarıyla azad eylesin. Kul haklarından da helas eylesin. Ailelerine sabr-i cemil, ecr-i ihsan eylesin. Rabbim tebareke ve teala, iç savaştan, dış savaştan vatanımızı, islam vatanları muhafaza eleyip Allah'ım ordumuzu her sahade mansur ve muzaffer eylesin. Rakka operasyonunda da, Membici operasyonunda da Rabbim tebareke ve teala Bir tanesi ayağı taşa çatmadan, burunları kanamadan salimen ganimen ailelerine teslim eylesin. Allah emanetleri zah etmez. Lukman-ı Hakim öyle de buyururdu. Allah'a bir şey emanet etsen Allah onu zah etmez muhafaza eder. Siz de çocuklarınızı askere gönderirken, analar, babalar mutlaka Allah'a emanet edin. Duası da var. Bunları da yazmıştım. Sefer dualarında var bir, bir ikisi de. Yine yazarız olmazsa. Çocuğunu askere gönderen, yola gönderen işte falan. Mutlaka emanet edin. Asla zayi olmaz. Sağ salim dönecek. İşte Allah herkese nasip etmiyor bu duayı okumayı işte. Başına hiç gelecek adama da demek ki kadere çağırıyor yok. Onu da unutturuyor falan olur. Ama ağzımızı zikre alıştırmak meselesi. Zikre ve duayı alıştırdığımız zaman. Yani bir kısa anlatıyordum size. Şimdi yerini bulabilir miyim? Onu adreste verdim size? Kur'an-ı Kerim duaları kitabımda yani inna'lla iz'u li şey'en hafizah. Allah kendisine bir şey emanet edildiği zaman onu mutlaka muhafaza eder. Onu belki de okuyun da dedim bilmiyorum. Hani bir e, geçmiş büyükler zamanında bir zat var. Yani tabiin olur en azından çünkü Hazreti Ömer dönemiydi. Gazaya gitti, cihada giderken ne yaptı hanımını Allah'a emanet etmesi gerekirken Gitti hanımı hamileydi çocuğunu Allah'a emanet etti. Kasıttı yapmadı adam. O mübarek zat mücahid tabiinden. Ne dedi? Karnındakini Allah'a emanet ediyorum dedi. Allah öyle dedirdi. Ama ondan sonra neler oldu? Şimdi vaktim yok onu anlatma. Yani vakti şey yapsak da kıssanın yerini size söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim dualarında bu zikrediliyor. Tam sayfası Hafızahu yazsanız çıkabilir yani Arapçada sayfasını verebilirsiniz bana. Yani okuyun onu da aklınız şaşar yani. Burada da vardır. Mutlaka çoluk çocuğunuzu askere gönderirken Allah'a emanet edin. Size Allah onu sağ salim geri döndürecek. Kesinlikle itikat edin. Zerre kadar şüphe etmeyin. Ancak öyle kısa da bir şeydir. Mesela İnnallah Teala yani yok. Estevdi'u kellâhellezi Estevdi'u kellâhellezi la tezi'u ve da'i'u. Emanetleri zai olmayan Allah'a seni emanet ederim. Bu kadar kısa ya. Fakat işte insanlar bu kadar. Ha burada burada. Sayfa 488'te geldi. Ölü anneden diri doğan çocuğun ve babasının kıssası. Anne öldü. Mezara da kondu. Ve mezarda çocuk yaşadı. Bu Hz. Ömer Efendi zamanında oldu. Hiçbir hurafe ve uydurma değildir. Kaynakları Efendim dört satır kaynak. Taberani etduada var. Harahat-i meker mülaklarında, dünyada var. Efendim mücahbette, i̇bn Kesir'de var. Kastalane'de var, var. O kadar kaynak var yani. Hadis külliyatında. Hiç asla hurafe değil. Ölü anneden diri doğduğuyu da bırak. Ölü kadından doğuyor bir de yaşıyor mezarda. Bu nasıl oluyor? Bu ancak Allah'a emanet edildiği zaman oluyor. Onun Allah'a emanet duası çok önemlidir. Sayfa 488'de başlıyor. 490'da bitiyor. Kur'an-ı Kerim dualarında ya deryay umman neler yazmışım kendim şimdi bir bakıyorum aklım açaş. Bunları yazmış mıyız? Çok ilim var. 488'sine onu okuyun. İtikadınız kuvvetlenir ya. Hiçbir emanetiniz ay olmaz ve ondan sonra da artık her şeyi Allah'a emanet edersiniz. Özellikle yavrularınızı askere gönderirken emanet ederseniz sağ gelirler size. Ben çok üzülüyorum şey düşmelerine. Allah Teala hep emanetlerini Sine emanetlerinizi muhafaza ailesin. Salimen, ganimen evlerinize dönmelerinize kavuşmalar tasip eilesin. Amin. Şehitlerimizin ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah muhammedul rasulullah fi kulli lemhitim ve nefesin adedema usiahu ve ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Arâb, hediyelerimizi vasıl eyle, kabullen nu-reyle, derecelerini al-eyle. Allah'ım sen mahşer sabahini ver, bu zikirlerin nurunu kabirlerinde ipka-iyle amin. Subhane rabbil alîn aleyhul vâbil hamdil lâ rabbil alîhul salâtu ve selâmu alâ seyyidil mursaleen. Muhammedun alâ aleyhul sahâbile ecmaîn. Allahümme inâne se'elûke al-cenne. Ve ne'ûzibike minennâr. Allahümme inâne se'elûke râdâke vel-cenne. Ve ne'ûzibike minsekâtike vel-nâr. اللهم ان اشألك الجنه وما ال من قول وعمل وانا اعوذ بك من النار وما قرب ال اليها من قول وعمل ما اسألك به نبيك محمد الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما سعى به عليه وسلم وانت المستعان البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي من الخير كل نعود بك ابن الشرك الى عادل واجلي معلمنا من ومالمنا اللهم ما قضيت لنا من قضاء فجعلك بدوره شعدا اللهم ربنا اتم لانك رحمته مهي لنا من امرنا الرشدا اللهم ربنا سبحانك لا نرى على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تجريبا كثير والحمد لله رب العالمين الله استفادتنا عظيمه يا مجلس ترغي اوقرسون اوقوتورسون للناس داغتورسون kaç kişilere ulaştırdıysanız haberini Bu dergiden insanlar istifadesini arz ettiğiniz Allah size o kadar hayırlar göstersin. O derece dünya ahiret maddi manevi hayırlarla sizleri de merzuk eylesin. Bu dar zamanda bu hizmetlere destek verenlere Allah'ım sizlere yardım eylesin. Nusretiyle teyit eylesin. Ummadığınız yerden merzuk eylesin. Borçlarınızı ödettirsin. Alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah'ım bütün sıkıntılardan sizi muhafaza eylesin. Bu lale güle destekleriniz dergisine, televizyonda Bu hizmete, bu el sünnet sohbetlerinin yayılmasına hizmetlerde sizleri vesile eylesin. Ve mahşer sabahına kadar da defteri amalimizi kapanmaktan muhafaza eylesin. Sadakaya cariyelerimizi daim eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi, el habibil alil kadri, el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. سبحان ربك رب العزة عما صفونا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا شر في النبي صلى الله تعالى على سلم وعليه الشهداء ذكرت في هذه الجلسة الفاتحة اللهم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين